Aldin Allah'tan Şeytan Rjim. İsmi Allah'ı Rahmanı Alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yeni bir dersle e, birlikteyiz arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'a hamdü seneler olsun. Kayıt dersini bitirmiş olduk. İmtihanı yapmış olduk. Gerçi e, bütün katılımcıların imtihan sonucunu henüz alamadık ama <gülüyor> bir hafta daha e, süre tanıdık. Ee, bu arada aramıza en son katılan Salih Kartal kardeşime de bir hoş geldin diyelim, devam edelim. Ee, bir hafta daha süre tanıdık. Önümüzdeki pazara kadar e, Akait dersinin sınavını tamamlayamamış arkadaşlar, kardeşler. Önümüzdeki pazara kadar inşallah tamamlayacaklar. Bugünden itibaren mezhepler tarihine giriş yapıyoruz. Bu arada e, aramıza Salih Kartal kardeşim dışında yeni katılan bir grup daha var. Onlar geçen sene yurt dışında birlikte ders yaptığımız arkadaşlardan oluşan bir grup. Onlarla biz dinler tarihini bitirdik. Sonra perşembe günü onlarla yapıyorduk. Pazar günü bu dersi yapıyorduk sizinle. Sonra onlardan istirham ettik. Bu iki dersi birleştirelim. Bizim de mesaimiz bölünmesin. Siz de e, dinler, mezhepler tarihi konusunda tekrar bilgilerinizi tazeleme imkanı bulursunuz dedik. Onlar da kabul ettiler. Allah razı olsun. Dolayısıyla onlar da aramıza katılmış oldular. E, rühle'ye abone oldular mı? Onlar zaten Rühle'ye aboneydiler. İnşallah bir abonelik çalışması yürütüyoruz. Efendim. E, dolayısıyla bu dersi hep birlikte ee, bu noktadan itibaren blok halinde, tek blok halinde götürmüş olacağız. Evet, ben e, derse geçiyorum. Buraya yazdığınız mesajları şu andan itibaren ben göre, göremeyeceğim, görmeyeceğim. E, sistem uzmanı arkadaşım ve diğer ilgili kardeşler e, mesajlarınızı cevaplandıracaklar. Sorularınız varsa, buraya yazarsanız onlar alacaklar, tasnif edecekler. efendim. E ve bu dersin kalan kısmında, üçüncü bölümde inşallah soruları cevaplandırma imkanımız olacak. Bu arada bir şeyi e istişarenize açmak istiyorum arkadaşlar. E biz önceden bu derslerin e saatini iki buçuk saat olarak ilan etmiştik. Şu ana kadar da o şekilde yürüttük. Fakat sorulara, özellikle son bölümdeki soruların cevaplarına yeterli süre kalmıyor. Onu hafta içine taşıyoruz. Ee, acaba bir kopmaya yol açıyor mu bu konudan e, diye düşündük. Yahut sıcağa sıcağına soru sorulur, cevap verilirse faydası daha alıcı olur, umumi olur. Acaba bu iki buçuk saati üç saate mi çıkarsak? Dolayısıyla üç tane birer saatlik bölüm halinde mi yapsak? Mesaileriniz buna uyar mı? Ee, ne dersiniz? Şöyle hemen hızlıca e, bir kanaatlerinizi alayım arkadaşlar. Biz yorulacağız tabi ama e, yorulmak için buradayız. Yarım saatten çok fazla bir şey çıkmaz. Eyvallah şu ana kadar aldığımız cevapların tamamı onaylıyor, uygundur diyor. Medresede olan bir kardeşimiz başka dersler var dedi. O zaman o kardeşimiz ya da onun durumunda olanlar e, son bölümü bilahare izlerler. Nasıl olsa kayıt e, imkanımız var. Evet, peki teşekkür ediyorum. Allah cümlenizden razı olsun. Yok uzasın önemli değil arkadaşlar. Yani e, sorular zaten çok oluyor. Geçen ders, akaid dersinde bunları tecrübe ettik, gördük şu ana kadar 100 adet katılımcı katılımcı kardeşimizin şeyi görünüyor burada. 100'e çıkmış durumdayız. Bu muhtemelen artacaktır yahut e, burada ismi bir tek isim görüyoruz bir bir tek katılımcı görüyoruz ama muhtemelen grup halinde pasta börekleri de yanlarına alarak bazı kardeşler beraber izliyorlar. Onların da soruları olabilir izleyenlerin ama bizim burada göremediğimiz. Onların da soruları olabilir. Eee Görüntümüz niye yok? Görüntümüz var arkadaşlar. Sizin tarayıcınızda bir şey vardır. Problem vardır. Artık bu teknik sorunları bu aşamadan sonra aşmış olmamız lazım. Bunlarla vakit kaybetmeyelim. Evet arkadaşlar. Peki. Bu ders ekranda da görüyorsunuz Sahabe dönemindeki ihtilaflar ve haricilik birinci dersiniz. Zannediyorum sistem sistem uzmanı arkadaşım size bu dersle ilgili bir kaynak listesi gönderdi efendim. O listeden ulaşabildiğiniz edinebildiğiniz eserleri edinmeniz faydalı olur çünkü konuyla ilgili bütün detayları burada görmemiz, anlatmamız, birlikte müzakere etmemiz mümkün olmuyor. Mezhepler tarihi dediğimiz zaman, koca koca kitaplar var, kaynaklar var e, bu konuda. Oralarda yer alan bilgilerin tamamını burada e, gündeme getirip anlatma imkanımız yok. Dolayısıyla bu kaynak listesi elinizde bulunursa, her bir ders için bu söylediğim şey geçerli. Elinizde bulunursa Kütüphanenizde veya bilgisayarınızda bulunursa zaman zaman bu konularda belli bir altyapı edinmiş insanlar olarak dönüp bu eserlerden daha kalıcı bir şekilde istifade etme imkanınız olacak inşallah. Evet, sahabe dönemindeki ihtilaflar ve haricilik. Şimdi sahabe-i kiram dönemindeki ihtilafları arkadaşlar iki grupta değerlendirmek gerekiyor. Bunlardan birisi <gülüyor> e, itikadi bir boyutu olmayan, istihada dayalı ihtilaflardır. Bunlar her zaman vaki olmuştur. Hatta e, aleyhissalatü vesselam Efendimiz döneminde de vaki olmuştur. O hayattayken de vaki olmuştur. Efendim. E, ondan sonra sahabe-i kiram arasında da vaki olmuştur. Bunlar istihat ihtilafıdır. İhtilaf etmenin herhangi bir sakınca mahsul teşkil etmediği alanlarda hukuk uluş ihtilaflardır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayattayken söz gelimi onun bazı hadisleri, bazı direktifleri, bazı sözleri ne anlama geliyor? Bunu anlamakta sahabe arasında bir ihtilaf olduğu göze çarpıyor. Hatta bir takım Kur'an ayetlerinin anlaşılmasında bir takım ihtilaflar bulunduğunu kaynaklar bize haber veriyor. Dolayısıyla bu ihtilafları diğerlerinden ayırmamız lazım. Bunların başında, aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayattayken vuku bulan ihtilafların başında birkaç örnek zikredecek olursak, Efendimizin Hendek Savaşı'ndan hemen sonra, Medine sözleşmesine ihanet ederek Mekkeli müşriklerle işbirliği yapan yapan Kureyze oğulları Yahudilerine bir müfreze gönderiyor Efendimiz. Hendek savaşı bittiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zırhını çıkarıyor. O anda Cebrail Aleyhisselam geliyor ve diyor ki biz henüz zırhımızı çıkarmadık. Rabbin emri diyor, derhal Kureyze oğulları Yahudilerinin üzerine git. Bu emir üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hemen sahabeyi i kiramdan bir müfreze teşkil ediyor ve onlara buyuruyor ki derhal Kureyze oğulları Yahudilerine gidin ve sakın ola ki onların toprağına varmadan önce ikindi namazını kılmayın. Böyle bu emir üzerine müfreze yola çıkıyor. Ee, yalnız Kureyzi oğulları toprağına varamadan ikindi namazının vakti giriyor. Bazı rivayetlerde bu öğlen namazı olarak da aktarılıyor. Ee, ikindi namazının vakti girince bir kısım sahabiler, o müfrezede yer alan bir kısım sahabiler diyorlar ki namaz vakti geldi, namaz kılalım. Öbürleri diyorlar ki efendimiz bize buyurdu ki Kureyzi oğulları toprağına gitmeden ikindiyi kılmayın. Dolayısıyla oraya gidip orada kılalım. Berikiler diyorlar ki Efendimiz oraya çok hızlı varmamızı e, kastetti. Yani o kadar hızlı gidin ki ikindi namazı siz oraya gittiğinizde vakit girmiş olsun. Bunu kastetti Efendimiz. Evet. Alakalıhan e, ittifak edemiyorlar, anlaşamıyorlar. Bir kısmı orada kılıyor, yolda kılıyor ikindi namazını. Bir kısmı da oğulları toprağına gittikten sonra. Hatta ee, araştırabildiğim kadarıyla o oğulları toprağına gittikten sonra orada hemen bir mübarezeye tutuşuyorlar ve akşam namazı vakit gelinceye kadar ikindiyi kılamıyorlar. Ee, akşam namazını kıldıktan sonra ikindi namazını kaza ediyorlar. Ee, ve daha sonra döndükten sonra bu durum Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e haber veriliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir gruba ne yolda kılanlara ne de orada kaza edenlere siz yanlış yaptınız demiyor. Böyle bir ikazda bulunmuyor. Hatta burada arkadaşlar bir parantez açayım. Son zamanlarda bildiğiniz gibi gündeme getirilen bir mesele var. Herhangi bir özür olmadan... Kazaya bırakılmış namazlar, vaktinde kılınamamış daha doğrusu namazların kazası olur mu? Bunlar bilahare daha sonraki bir vakitte kaza edilir mi? Ee, i̇bn Hazım Hazm özellikle bu konuda aykırı bir görüş benimsemiş ve herhangi bir sebeple kazaya bırakılmış olan, vaktinde kılınamamış olan namazlar bilahare başka bir vakitte kaza edilir demiş ama mazeretsiz olarak kazaya bırakılmış olan namazların kazası olmaz demiş. Bunlar bilahare kaza edilmez. Bunlar artık günah defterine yazılır. Cenab-ı Hak dilerse affeder, dilerse azap eder bu vaktinde kılmayanlara. Fukaha bu İbn-i bu itirazına cevaplar vermişler. Fakat sahabe döneminde bu şekilde vaktinde kılınamamış bir namaz var mıdır diye baktığımızda ee, uyku vesaire gibi bir mazeret olmaksızın herhangi bir örnek göremiyoruz acaba bu Kureyza hadisesi vaktinde kılınamamış namazların bilahare kaza edileceğine örnek teşkil eder mi diye aklıma geldi benim ee, üzerinde düşünmekte fayda var bunun dışında ben herhangi bir delil sahabe-i kiramın hayatından sebepten herhangi bir delil bilmiyorum özel bir delil Vaktinde kılınamamış bir namaz, herhangi bir mazeret, meşru mazeret olmaksızın başka bir namaz vakti girene kadar kılınamamış ve ondan sonra kaza edilmiş. Böyle bir örnek bilmiyoruz. Bu üzerinde düşünülebilecek bir mesele. Evet, parantezi kapatıyoruz ve devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken sahabe-i kiram arasında böyle iştihat ihtilafları oluyor dedik. Bunlardan birisi de Bakara Suresinin 228. ayetinin nasıl anlaşılması gerektiği ile ilgilidir. Burada Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّاسْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ فَلَا تَتَقُرُوا۪ينَ Boşanmış kadınlar eee kendi başlarına evlenmeden, herhangi bir evlilik konusunda bir girişimde bulunmadan üç kur süresince iddet beklerler. Buradaki kur ne anlama geliyor? Acaba e, Arapça yazabilecek miyim? Şuraya bir bakayım. Bakayım. Evet yazıyorum ama selatete kuru in tabi benim bilgisayar e, kelimeleri e, şey yazdı kuru önce selase sonra çıktı bu kelimemiz bu kuru kelimesi tekili Kur veya kar. Evet. Kur veya kar. Bu kelime arkadaşlar bu ayeti kerimenin indiği dönemde sorularınızı arkadaşlarım alacaklar. Ee, dersin sonunda inşallah tasnif edeceğiz ve cevaplandıracağız. Bu ayet-i kerime indiğinde e, muhatap, bu ayet kelimenin muhatabı olan e, sahabe-i kiramın mensup bulunduğu kabileler e, bu kelimeyi iki farklı anlamda kullanıyorlar. Birisi e, bayanlar için e, hayız dönemi anlamında bu kelimeyi hayız anlamında kullanan sahabe-i kiram Ayet-i Kerime'yi şöyle anlıyorlar, boşanmış kadınlar herhangi bir evlilik girişiminde bulunmadan önce üç hayız dönemi beklerler, iddet beklerler. Başka bir grup sahabede bu kelimeyi kendi kabilelerinin kullanımları doğrultusunda iki hayız dönemi arasındaki temizlik dönemi olarak alıyorlar, öyle anlıyorlar, o anlamda kullanıyorlar. Dolayısıyla onlara göre de boşanmış kadının iddet süresi üç temizlik süresidir. Ee, buradan nasıl bir ihtilaf çıkar? Bunun semeresi nedir? Bunun semeresi şudur, e, bu kelimeyi birinci anlamda kullanan sahabiler için bir kadın eşi tarafından boşanmışsa, talak verilmişse kendisine bu kadın... Bir haiz süresi bekleyecek, temizlenecek, ikinci haiz süresi geçecek, tekrar temizlenecek, üçüncü haiz süresi geçecek, üç günse üç gün, on günse on gün ne kadarsa haiz süresi. O geçtikten sonra temizliği, gusül abdesti aldığında iddeti bitmiş olacak. Fakat ikinci anlamıyla bu kelimeyi anlayanlara göre kadın boşandığında bir haiz dönemi geçecek, ardından temizlik İkinci haiz dönemi geçecek ardından temizlik. Üçüncü haiz dönemi geçecek ardından temizlik. Temizlik süresi bittiğinde ancak iddeti bitmiş olacak. Dolayısıyla arada böyle bir e, fark var. Tabi haiz süresi ve temizlik süresi e, her kadına göre değişir. E, bunun e, özellikle haiz süresinin asgarisi e, Hanefi mezhebine göre 10 gündür. E, azamisi 10 gündür, asgarisi 3 gündür. Bu dolayısıyla değişecek. Evet, sahabe-i kiram zamanında Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayattayken böyle bir ihtilaf e, vuku bulduğunu görüyoruz. Gene benzer bir şekilde aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabe-i kiramdan bir grup e, insanı bir yere, e, bir sefere gönderiyor. Efendim, e, o sefere gidenler e, Yolda gusül abdesti almaları gerekiyor. Efendim, bir kısmı diyorlar ki gusül abdesti alalım ama hava şartları çok soğuk. Yani sağlığımız bozulur, sağlığımızdan oluruz. Üşütüp hasta olma ihtimali var. Oysa biz savaşa gidiyoruz. Beden sağlığımızı korumamız lazım. Ee, bir kısmı da diyor ki hayır doğru değil bu gusül abdesti alıp efendim e, şey yapalım e, namazlarımızı kılalım. E, namazlarını daha sonra su imkanı bulduğunda bu sahabiler ha, düzeltiyorum olayı düzeltiyorum arkadaşlar. Gusül abdesti alması gereken bir grup sahabi var fakat su bulamıyorlar. E, namazlarını bir kısmı e, teyemmüm ederek kılıyor bir kısmı kılmıyor, daha sonra su bulduklarında e, teyemmüm ederek e, kılanlar tekrar gus dedik namazlarını iade ediyorlar, öbürleri iade etmiyorlar. Bu durumu Efendimiz'e gelip haber veriyorlar bilahare. Diyorlar ki yarısı Allah böyle böyle bir durum oldu, su bulamadık, teyemmüm ederek namazlarımızı kıldık, daha sonra su bulduğumuzda bir kısmını iade etti, tekrar namazlarını kıldı, bir kısmı kılmadı. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bu durumda e, namazlarını tekrar kılmayanlara isabet ettiniz buyuruyor, sünnete isabet ettiniz. Gusül e, abdesti aldıktan sonra namazlarını tekrar kılanlara da diyor ki size de iki kere sevap var. Dolayısıyla bunlardan herhangi birisine siz yanlış yaptınız demiyor, ikisinin yaptığını da tasvip ediyor Efendimiz. Bu örnekler daha benzerleri e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında cereyan etmiş teşri tarihiyle ilgili kaynaklarda daha başka örneklerde zikredilir. Ama bu kadarının yeterli olacağını e, umalım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz terk-i dünya ettikten sonra sahabe-i kiram arasında bu tarz iştifat ihtilafları çıkmaya devam ediyor tabi olarak. Bunların başında bildiğiniz gibi e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra kimin hilafete geleceği meselesi var. E, Efendimiz e, terki dünya ettikten sonra henüz defin işlemi gerçekleşmeden efendim e, Ensardan e, bir grup Ensar Benisaide bahçesinde oturuyorlar ve hilafet meselesini müzakere ediyorlar. E, bunu Muhacirundan bir grup haber alıyor. Ebu bin Cerrah, Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer. Allah onların hepsinden razı olsun. Kalkıp oraya gidiyorlar. Benisaide Gölgeliğine gidiyorlar ve o müzakereye iştirak ediyorlar. Orada aralarında e, hatta zaman zaman sertleşmeye de varan e, tartışmalar, müzakereler yaşanıyor. E, Ensar'ın halife adayı Saad bin Uba'dedir. Radiyallahu e, anh'u ee, buna karşılık muhacirin de e, Hz. Ebu Bekir'e beyat ediyorlar. O esnada Hz. Ömer, Ebu Beyde bin Cerrah ve e, daha sonra diğer Ensar e, Hz. Ebu Bekir'e beyat ediyorlar ve bu ihtilaf böylece atlatılmış oluyor. Daha sonra yine Hz. Ebu Bekir'in hilafeti döneminde e, bir grup Zekat e, vermekten kaçınıyor. Yani diyorlar ki zekat e, sağlığından Aleyhisselam Efendimize verilerek eda edilen bir ibadet idi. O terki dünya ettikten sonra artık bu ibadet mükellefiyeti kalkmıştır diyorlar. Hazreti Evvelki bunlara mürtet muamelesi yapıyor. Burası önemli arkadaşlar. Hazreti Evvelki bunlara mürtet muamelesi yapıyor. Hatta Hazreti Ömer öyle karşı çıkıyor diyor ki insan sallallahu illallah diyor bizim kıblemize dönüp namaz kılıyor. Onlarla nasıl savaşırsın? O da diyor ki vallahi onlar peygamber aleyhissalatü vesselam'a verdikleri bir ip parçasını bile benden esirgerlerse onlarla savaşırım. Çünkü bunlar zekat ibadetini iskat ediyorlar. Yani devreden çıkarıyorlar. E bu küfürdür Allah korusun. E daha sonra Hazreti Ömer'le aralarında yaşanan bu ihtilafta Hazreti Ömer, Hazreti Evbekin görüşünün e, doğruluğunu kabul ediyor e, ve onlarla da diğer e, irtidat eden Arap kabileleriyle birlikte onlarla da savaşılıyor. Yani o Misailü Secah vesaire gibi yalancı peygamberler Hazreti Evbekin döneminde Arap Yarımadası'nın büyük çoğunluğu irtidat ediyor, dinden çıkıyor. Ve Hazreti Evbekin'in hilafetinin bildiğiniz gibi önemlice bir bölümü, dönemi bu mürtetlerle savaşmakla geçiyor. O iç karışık fitneyi bastırmakla geçiyor. İşte o cümleden olarak zekat vermeyi reddedenlerle de savaşıyor Hz. Bekir. Bu da bir iktilaf konusu olmuş. Daha sonra bu yalancı peygamberlerle yapılan savaşta pek çok hafız sahabi şehit oluyor. Özellikle Müseylime ile yapılan Yemame Savaşı'nda yetmiş kadar hafız sahabi şehit olunca Hazreti Ömer Hazreti Eubekir'e geliyor. Diyor ki bu sahabiler, hafız sahabiler bu şekilde e, dünyadan çekilip gitmeye devam ederse korkarım Allah'ın kitabını ezberleyip daha sonraki nesillere muhafaza edip aktaracak e, imkanı bulamayacağız. Dolayısıyla e, Kur'an ayetlerini belli sayfalara yazıp bir arada toplamayı teklif ediyorum diyor. Hazreti Ebu Bekir bu sefer önce tereddüt ediyor yani Efendimizin yapmadığı bir şeyi biz nasıl yaparız? Hazreti Ömer bunun üzerine onu ikna ediyor Allah ikisinden de razı olsun ve son derece kritik stratejik bir karar veriyorlar. Bir komisyon kuruluyor Zeyd bin Sabit başkanlığında. Bu komisyon Kur'an tarihi kaynaklarında da anlatıldığı gibi Kur'an ayetlerini uzunca bir çalışmadan sonra, uzunca ve titiz bir çalışmadan sonra iki kapak arasına topluyor, bir kitap haline getiriyor. E, Bu da işte başlangıç itibariyle sahabe arasında ihtilaf konusu olmuş hususlardan birisi. Bir başkası miras meselesiyle ilgili daha başka hususlar var. E, teşri tarihi ve e, fıkıh tarihi kitaplarında bunlar uzun uzun anlatılıyor. Ee, Hazreti Ömer döneminde çok önemli bir e, ihtilaf bulunduğunu söylemek mümkün değil. Hazreti Ömer'in dirayeti, efendim e, otoritesi ve e, işleri şurayla yürüten e, icraatı dolayısıyla Hazreti Ömer'in on buçuk sene sene hilafeti boyunca e, herhangi bir mühim karışıklık yaşanmıyor. Orada şöyle bir şey var, ona bir not olarak ekleyelim. Özellikle Irak e, arazisi fethedildiği zaman e, gaziler, başta Bilal-i Habeşi'ye radiyallahu olmak üzere gelip diyorlar ki Hazreti Ömer'e, Ey Ömer, biz aleyhissalatü vesselam Efendimiz döneminde savaşlara katılırdık. Fethettiğimiz araziyi Peygamber Efendimiz gaziler arasında taksim ederdi. Hayber'i böyle taksim etti bizim aramızda mesela. O Hayber'i nasıl taksim ettiyse sen de şimdi bu Irak arazisini bizim aramızda taksim et. Ee, Hazreti Ömer bunu yapmadı. Araziyi gaziler arasında taksim etmektense eski sahiplerinin elinde bıraktı. Onlara bir vergi koydu. Toprağın aslı bütün ümmetindir dedi, beytümalindir dedi. Bu toprağı işleyenler buradan elde ettikleri gelir mukabilinde bize her sene şu kadar vergi verecekler. Böyle bir uygulama getirdi. Hazreti Ömer'in bu uygulamaları bizim doktora tezimizin de konusunu teşkil etmişti. Son derece önemli ve özellikle günümüzde sıklıkla istismar edilen örneklerdir, uygulamalardır. Burada da bir ihtilaf olduğunu görüyoruz. Hazreti Ömer mesela e, burada bir şey daha yaptı o genellikle gözden kaçar. Bu Irak arazisi, Efendim, e, Filistin, Suriye arazisi, İran buraları fethetti, fethettiği zaman e, köleleştirme cihetine gitmedi. E, onun yerine bu arazileri eski sahiplerin elinde bıraktı ve onlardan vergi aldı. Efendim. İşte bu arazinin taksim edilmemesi dolayısıyla sahabe arasında bir ihtilaf görüldü. Hz. Ömer onlarla Kur'an ayetleri ve Efendimizin icraatları üzerinden müzakereler yürüttü ve onları ikna etti. Bilahare Hz. Osman radıyallahu dönemine geldiğimizde göreceğimiz bir takım fitne, iç karışıklıklar, ayaklanmalar vesaire Onların bir sebebi de bu Hazreti Ömer'in bu uygulaması oldu diyor bazı kaynaklar. Çünkü e, arazi eski sahipleri elinde bırakıldı, gaziler arasında taksim edilmedi, yer gelen sahabileri Hazreti Ömer ikna etti ama herkes bundan ikna olmadı. Hazreti Osman'ın e, hilafetinin ikinci döneminde işte hakkımız yendi gibi bir şeyle tabi işlerinde büyükte kalmış. Ee, bu sayıkla, bu düşünceyle e, isyan hareketine katılanlar oldu. Evet Hz. Ömer dönemi e, onun dediğimiz gibi otoritesi ve dirayeti sayesinde çok önemli kırılmalara, problemlere yol açmadan e, atlatıldı ve bildiğiniz gibi Hz. Ömer radıyallahu anh şehit e, edildikten, edilmeden önce o yaralanma hadisesi ile şehit edilmesi arasında kalan süre içerisinde 6 kişilik cennetle müjdelerinin aşereyvi beşer eden 6 kişiyi hilafet komisyonu olarak tayin etti. Aranızdan birini halife seçin dedi. Oğlu Abdullah'ı da aralarına verdi. Fakat onun oy hakkı vardı. Hilafete seçilme hakkı yoktu. Yani seçme hakkı vardı. Seçilme hakkı yoktu. Ee, bu komisyon e, çalıştı, medine sokaklarında insanların görüşünü aldı ve yine aldı efendim. Arkadaşlar burada meiller yazışmalar devam ediyor. Ben bir ses duymuyorum. Sesler mi var? Mikrofonu açık olan kardeşimiz varsa lütfen kapatsın değerli arkadaşlar. Mikrofonu açık olan varsa lütfen kapatsın. Ben herhangi bir ses almıyorum. Demek ki bazı kardeşlerimize ses gidiyor. <gülüyor> Paralelastan geliyordur. Arkadaşlar çay içerken, ee, ders anlatırken çay içmek caiz midir? Peki. Kahve içmek şahit midir? Bismillah. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah size de nasip etsin. Mutlaka elinizde vardır tabi o görünmez olmanın avantajını kullanıyorsunuz. Sizlere de afiyet olsun. Eyvallah. Evet. içtiğimiz Türk kahvesi Allah yapandan razı olsun bize bu hizmeti Getirenlerden razı olsun, size de afiyet olsun diyelim. Evet, Hazreti Osman dönemine geldiğimizde arkadaşlar e, ilk dört halife arasında hilafette en uzun kalan Hazreti Osman'dır, Allah'ından razı olsun. E, onun döneminde de gene kütuhat devam etmiş çok önemli icraatlar olmuş efendim işte e, Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir döneminde iki kapak arasında toplanan Musaf onun döneminde altı e, kopya halinde istinsah edilmiş çoğaltılmış ve belli başlı İslam merkezlerine gönderilmiş bir, bir e, nüsada Medine'de bırakılmış efendim küttuhat devam etmiş Hazreti Ömer döneminde ee, İran, Irak ve Suriye fethedildi demiştik. Hazreti Osman döneminde e, kuzeye ve batıya doğru fütuhat devam etmiş. E, kuzeyde işte Ermenistan, Azerbaycan, Anadolu'nun bir bölümü fethedilmiş. Batı istikametinde Kuzey Afrika, e, Akdeniz sahili boyunca hemen neredeyse tamamen Hazreti Osman döneminde e, fethedilmiş, Kıbrıs fethedilmiş dolayısıyla büyük fütuhat devam ediyor e, fütuhat demek arkadaşlar aynı zamanda e, hareketlilik demektir yani yeni fethettiğiniz her bölgede yeni bir dinle, yeni bir toplumsal yapıyla, yeni insan tipleriyle yeni coğrafyalarla, kültürlerle karşılaşıyorsunuz onları bünyeye katıyorsunuz Dolayısıyla her fetih aynı zamanda bir handikaptır. İşte Hz. Ömer'in şehit olmasına neden olan da bildiğiniz gibi bir mecusi köledir. Bu işte toplumsal karışıklığın, hareketliliğin getirdiği bir risktir. Hz. Osman döneminin biraz sonra anlatacağımız ikinci kısmında yaşanan o kargaşanın altında da önemli bir sebep olarak bu Kültürel dini sosyal sosyolojik geçişkenlik ve hareketlilik vardır Hazreti Osman döneminin ilk altı senesi ki toplam on iki sene ilafetette kalmıştı Hz Os ee, ilk altı senesi herhangi bir mühim hadise yaşanmadan e, geçmiş ikinci Altı senelik döneme girildiğinde bir takım kıpırdanmalar, hareketlilikler kendisini göstermeye başlamış ve nihayet bu kıpırdanmalar süreç içerisinde toplumsal huzursuzluklara dönüşmüş, oradan bir isyan ve kalkışma hareketine dönüşmüş, nihayet bu isyan Medine'ye kadar ulaşmış efendim ve Üçüncü halifenin şehadetine giden e, sürece kadar devam etmiş. Baktığınızda bu Hazreti Osman maddiyallahu anh efendimizin e, şehit edilmesine kadar varan olayların sebebi ne olur? Efendim niye e, bu vahim hadiseler yaşandı ki İslam tarihinde Hazreti Osman efendimizin şehadetiyle birlikte başlayan sürece döneme fikne dönemi denir ve maalesef o gün e, açılan bu kapı bir daha da kapanmamış. İslam tarihinde e, ümmetin tarihinde çok kalıcı travmalara e, başlangıç noktası olmuş Hazreti Osman efendimizin şehadeti. Birkaç e, sebep zikredilebilir. Bu e, soğukkanlı tahliller yaptığımızda bu e, travmanın yaşanmasına birkaç sebep zikredilebilir arkadaşlar. Öyle bazı ideolojik tarih yazıcılarının dediği gibi Hazreti Osman e, dirayetsiz bir adamdı. Mülayimdi efendim, e, uysaldı efendim. Olaylara irade koymasını beceremezdi. Sessiz sedasız kendi halinde yumuşak, kuyru bir adamdı. E, sülalesine, akrabayı talikatına düşkündü. Onları işte idareci tayin etti. Onlar halka zulmettiler. Hz. Osman'ın onlara karşı yüzü yumuşaktı. Bir şey diyemiyordu. Halkında canına yetti. Halk artık galeyana geldi. Hz. Osman'ın bu basiretsiz, dirayetsiz e, valileri elinde oyuncak haline gelmiş Hz. Osman'ın. Bu e, Kötü yönetimine halk son verdi gibi bir okuma görürüz. Bu Şiilerin de pek hoşlandığı bir izah tarzıdır. Ee, bizim tarihimizde de arkadaşlar e, şiir ravilerin rivayetleri son derece büyük bir yer tutar. Ee, hariciliğe anlatacağımız, hariciliğe ayıracağımız üçüncü bölüm e, gelmeden önce burada Genel olarak İslam tarihi okumaları yapan ve yapacak olan arkadaşlarımıza kardeşlerimize bir ne diyelim bir zemin vermiş olalım. İslam tarih kaynaklarında, bilhassa tarih kaynaklarında yer alan rivayetlerin arkadaşlar rivayetler içerisinde büyük bir yekün, maalesef Şii raviler kanalıyla gelen rivayetlerden oluşur. Bu bizim tarih kaynaklarımız için önemli bir hususiyettir, önemli bir özelliktir. Fakat bu bir zaf değildir, onu söyleyelim hemen. Ee, niye zaaf değildir? Çünkü bizim özellikle kadim, e, tarih kaynaklarımız, tarihi hadiseleri hep senetleriyle zikrederler. E, bizde de bu e, bir reflekstir. Herhangi bir hadise senediyle zikredildiği zaman biz o hadisenin, o rivayetin, o naklin kıymetini senediyle ölçeriz. Eğer senedi bize güven telkini diyorsa, senedi senet silsilesini oluşturan Rabiler güvenilir insanlarsa özü sözü doğru müttaki e, insanlarsa biz o metne o rivayete güveniriz onu alırız dinde de kullanırız tarihte de kullanırız ahkamda da kullanırız vesaire. ama herhangi bir metni bize nakleden Rabiler silsilesi bitatçı kişilerden oluşuyorsa ya da aralarında böyle kimseler varsa Yalancı raviler varsa, dindarlığında ya da hafızasında bir kusur olan raviler varsa biz bu ravilerin rivayetlerine, nakillerine itibar etmeyiz. Bunları ne tarihi bir olay olarak alır naklederiz, ne dini özelliği, önemi olan, bağlayıcı olan bir rivayet olarak bunlara itibar ederiz. E, Tarihte konusunda yaşadığımız zaaf şudur ki... E, bu söylediğim kriterler yani senet silsilesini oluşturan rabilerle ilgili bu kriterler hadis ilminin kriterleridir. Tarihi olaylar ve tarih kaynakları, rivayetleri bize naklederken hadis ilminin bu kriterlerini ee, sıkı sıkıya uygulamazlar. Orada iş tabiri caizse biraz gevşek tutulur. E, dolayısıyla Tarih kaynaklarımızın bize naklettiği rivayetler arasında <gülüyor> bu tarz e, senedi çürük e, anlatımlar vardır. Birinci dikkat etmemiz gereken hadise budur. İkincisi de şudur. Bu kaynaklar, bu olayları, bu rivayetleri niye naklettiler bize? Sebebi şudur çünkü bu o olayları bize nakleden kaynaklar işte İmam Taberi gibi, İbn İshak gibi, İbn İhşan gibi ilk dönem e, tarih yazıcıları, siyer yazıcıları ya da megazi yazıcıları e, olayları bize senetleriyle, senet zincirleriyle zikrettikleri için onun sorumluluğunu üst üzerlerinden atmış sayılırlar. Çünkü senet ilmi ilk dönemlerde o kadar gelişkin ki bir rivayetin senedine bakıldığında onun güvenilir mi yoksa güvenilmez mi olduğunu anlamak çok büyük bir problem teşkil etmiyor. Dolayısıyla senedi zikredildiğinde bir rivayetin başına senet konulduğunda, o senet zikredildiğinde daha doğrusu bunu biz şöyle anlayacağız. Dikkat edin bu rivayet güvenilmezdir. Ya da dikkat edin bu rivayet güvenilirdir. Her bir rivayet için böyle özel bir işaret levhası Görmek istiyorsak rivayetin senedine bakacağız. Senedi bize bunu söyleyecek. Ama zaman içerisinde senet bilgileri, senet ilmi, ravi ilmi unutulmaya, terk edilmeye yüz tuttuğu için biz sadece bu olayları birer tarihi hakikat diye görmeye başlamışız. Bir de tarih kitapları bir zaman sonra i̇bnül i Lesir'den sonra özellikle ee, rivayetlerin başından senetleri atıp sadece metinleri almaya başlamış. Belki de esas sıkıntı bundan sonra yaşanmaya başlamış. Çünkü senedi başında bulunmayan hadise bize nakledildiğinde biz buna tarihi bir hakikat diye itibariler olmuşuz. Buradan da bu hadiselerin bize bünyeyi e, açtığı yaralar e, maalesef gündeme gelmiş. Evet, sistem uzmanı kardeşim uyarıyor birinci dersin sonu diye bir 15 dakika moladan sonra arkadaşlar inşallah ikinci kısma başlayacağız. Bu arada görüyorum e, sorular bir hayli artıyor. Bunlar inşallah üçüncü kısımda arkadaşlarımız derleyip toparlayacak. Üçüncü kısımda inşallah cevaplandıracağız. Şimdilik esselamu aleyküm ve Rahman. Evet. Tekrar Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, tarih kaynaklarının bir özelliğinden bahsetmiştik arkadaşlar. Bu e, bütün tarihi araştırmalar konusunda karşımıza çıkan önemli bir e, problemdir. Önemli bir husustur. Tarih kaynaklarında yer alan rivayetlerin özelliğini bilmeden, senet ilmini ihmal ederek, e, cerh ve tadil ilmini, rical ilmini ihmal ederek, tarihi e, olaylar hakkında sağlıklı bir e, çalışma yapmak, sağlıklı bir fikir ortaya koymak mümkün değildir. E, bu durum, Hazreti Osman radıyallahu anh döneminin e, hilafetinin ikinci dönemi içinde, o dönemde cereyan eden olaylar ve o olayları bize anlatan rivayetler için de aynen geçerlidir. Ee, büyük çoğunlukla e, birinci bölümün sonlarına doğru ifade etmeye çalıştığım bir Osmanlı portresi vardır bazı tarih kaynaklarında. Ee, işte dirayetsiz efendim, kudretsiz, çok yumuşak huylu Halim Selim e, efendim, Emevi. İdarecilerinin, valilerinin etkisinden kurtulamayan, onlara karşı çok tehlikeli bir zaaf besleyen bir Osman portresi var radıyallahu anh. Eğer öyle olmasaydı bütün bu olaylar yaşanmazdı denir. Ama enteresan bir şeydir mesela bakın bir kıyaslama karşılaştırma yapmak için uygun bir örnek olduğunu düşünüyorum. Hazreti Ali radıyallahu dönemine bakın. Hazreti Ali döneminde yaşanan o iç karışıklıklar, e, Cemel vakası, Sıffin vakası, hakem olayı, hariciler hadisesi, bütün bunlara bakarak biz Hazreti Ali Efendimizin basiretsiz, dirayetsiz, iradesiz aşağı bir halife olduğunu mu söyleyeceğiz? Biraz sonra Hazreti Ali döneminde yaşanan hadiselere de bakacağız. Ama Hazreti Ali hakkında hiç böyle bir şey görmüyoruz kitaplarda. Bu özellikle Hazreti Osman hakkında e, gördüğümüz bir şeydir. Burada da dediğim o şiir ravilerin rivayetlerinin ve e, fabrikasyon e, rivayetlerinin önemli bir rolü vardır. Evet. E, Hazreti Osman hilafetinin ikinci dönemine geldiğimizde, birebbelki kısımda kısmen değindiğimiz o kıpırdanmalar yavaş yavaş sosyal hadiselere dönüşüyor. Oradan isyana ve kalkışmaya dönüşüyor ve oradan halifenin şehit edilmesine kadar gidiyor. Acaba sebep neydi? Yani ilk 6 yılda böyle bir şey görülmüyor iken, ikinci 6 yılda bunları görmemizin sebepleri nelerdir? Bunu bir tek sebebe bağlamak, Hz. Osman'ın zafına haşa dirayetsizliğine bağlamak çok inandırıcı değil tabii ki. Bunun bütün sosyal olaylarda olduğu gibi birden fazla sebebi vardır. Bu sebepleri şöyle sıralayabiliriz arkadaşlar. Bir, e, Fütuhatta özellikle Hazreti Ömer döneminde ele geçirilen toprakların e, gaziler arasında taksim edilmemesi e, ve bu uygulamanın Hazreti Osman tarafından da büyük ölçüde devam ettirilmesi sonucunda e, halkta oluşan bir memnuniyetsizlik var. Biz savaşıyoruz ama el, el, ele geçirdiğimiz topraklar bize verilmiyor. Ganimet pay ediliyor evet ama topraklar pay edilmiyor. E, oysa böyle bir dini mecburiyet yoktur. Hazreti Ömer de zaten bu gerekçeyle araziyi taksim etmemişti. Hazreti Osman'ın gerekçelerinin arasında bu da var. Araziyi taksim etmek Efendimiz'den gelen bağlayıcı bir uygulama değildir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiğinde Mekke arazisini gaziler arasında e, taksim etmemiştir. Burada bizim fukahamızın şöyle bir e, taksimatı vardır. Savaşla ele geçirilen arazi ve barışla ele geçirilen arazi. Yani kendisi teslim olursa bir belde halkının, ora hakkında imam Devlet Başkanı farklı uygulama yapar. Savaşarak elde edilen topraklar hakkında farklı uygulama yapar. Böyle bir taksimat vardır evet. Ama bunların hiçbirisi bağlayıcı değildir. Hanefi Fıkkası da bunu benimsemiştir. Dilerse devlet başkanı zorla, kılıç zoruyla e, savaşarak ele geçirdiği toprakları dilerse gaziler arasında taksim eder. Dilerse aslını vakfeder ve gelirini e, Ümmet-i Muhammed'e sarfeder. Bu halifenin yetkisindedir der. İşte birinci sebep budur. Bu arazi taksimatından hoşnutsuzluktur. İkinci sebep eee bir takım yerel idarecilerin uygulamaları abartılarak, köpürtülerek Hazreti Osman'a mal edilmiştir. Burada da halkın galeyana getirilmesinde, halkın böyle bir psikolojiye malup düşmesinde arkadaşlar Abdullah bin Sebe faktörü ön plandadır. Şimdi bu nokta üzerinde biraz durmamız lazım. Özellikle günümüzde bazı şii kaynaklar, bazı şii raviler, yazarlar Abdullah bin Sebe diye bir adamın aslında hiç yaşamadığını, bunun Sünni kaynakların uydurması olduğunu söylerler. Bunu söylemekten ayrı bir haz alırlar, Bu, bunda ısrar ederler. Çünkü e, Şiiliğe karakterini veren bir takım inançların ve ideolojilerin e, ucunu takip ettiğinizde Abdullah bin Sebe'ye çıkıyorsunuz. Böyle bir adam yaşamamıştır derseniz bu boşşa çıkacak bu iddia düşüncesiyle Abdullah bin Sebe diye birisi hiç yaşamamıştır derler. Ama tespitlerimiz bizi bizzat şii kaynakları üzerinde yaptığımız tespitler bizi Abdullah bin Sebe diye birinin varlığının bizzat klasik şii kaynakları tarafından da kabul edildiğini o kaynaklarda Abdullah bin Sebe'nin hayatının icraatlarının filan detaylı bir şekilde anlatıldığını, adına izafetin Sebe'i diye bir fırkanın mevcut olduğunu bizzat şii kaynaklardan tetkik edebiliyoruz, takip edebiliyoruz. Dolayısıyla bu adamın varlığını inkar etmenin, tartışma konusu yapmanın bir anlamı da yok, bir faydası da yok. Bu bir hakikattir. İkinci bir husus Abdullah bin Sebe ismi etrafında e, zihinlerde oluşturulmaya çalışılan yani ikinci bir e, tereddüt. Ya bu adam nasıl kabiliyetli bir adammış? Hangi taşı kaldırsak altından Abdullah bin Sebe çıkıyor. İslam tarihinin ilk dönemlerinde yaşanmış külli kırılmaları, önemli arızaları bir tek adama getirip bağlamak ne kadar inandırıcıdır derler. Eee fakat burada arkadaşlar tarihi, tarihten ibret almayacak şekilde sınıf geçmek için adeta akımının <gülüyor> getirdiği bir arız. Arada bir sesler duyuyorum. Arada sesler, sesler duyuyorum. Hangi kardeşimizin mikrofonu açıksa lütfen kapatsın. Ben de sesler duymaya başladım. Evet. Evet. Ee, dediğimiz gibi bu Abdullah bin Sebey'e bütün olayları getirip bağlama e eğilimi diyelim e tartışma konusu yapılabilir. Bütün olayları getirip bir zata Hı. bağlamak. Her şeyin onun başının altından çıktığını söylemek çok sağlıklı bir şey değil elbette ama e, bu durum, bu hakikat Abdullah bin Sebe'nin yaptıklarını görmezden gelmemizi de e, haklı çıkarmaz. Şimdi bakın Allah nasip ederse dinler tarihinde Hristiyanlık dinini gördüğümüzde orada merkezi bir figür ortaya çıkacak. Dinler Tarihi dersini birlikte gördüğümüz arkadaşlardan mesela Ahmet Kaldırım kardeşimi görüyorum burada. Mutlaka diğerleri de Tarık kardeşimin adını bir ara gördüm. Diğerleri de buradadır mutlaka. Paulus Sempol ya da Aziz Paulus Hristiyanlık dediğimiz dinin kurucusu bu adamdır. Bir tek kişidir ve Yahudidir. Şimdi Hristiyanlık dediğimiz kocaman bir yapı Bugün itibariyle dünya nüfusunun önemlice bir yekununu teşkil eden Hristiyanlar ve onların tabi olduğu Hristiyanlık bir tek kişinin e, zihninin ürünüdür. Bunu Hristiyanlık kaynakları da böyle söylüyor efendim. konuyla ilgili araştırma yapan dinli, dinsiz, taraflı, tarafsız bütün araştırmacılar aynı şeyi söylüyor. Pavlus önceleri bir Yahudiydi efendim. Ee, şerisiler grubuna mensuptu Yahudilerin ve e, Hazreti İsa aleyhisselamın taraftarlarına çok zulmederdi bundan özel bir haz alırdı onları mahkeme ederdi cezalara çarptırırdı kendisi aynı zamanda bir Sanhedrin diye bir e, Yahudi mahkemesi var bugün de bu isimle cari e, kurumlar var İsrail'de onun bir üyesiydi ee, daha sonra Detayını o zaman inşallah anlatacağımız bir takım olayların neticesinde efendim Paulus Yahudilik dinini bıraktı ve İsa'nın tebligatı adı altında Hristiyanlık dediğimiz dini ortaya çıkardı. Şimdi bu ne kadar hakikatsa bunu inkar etmek e, ancak kişiyi komik duruma düşürür başka bir işe yaramaz. Bu ne kadar hakikatsa e, Abdullah ibn Sebe de o kadar hakikattir. Ve arkadaşlar bu adamların Yahudi milletinin e, dessaslıkta, e, fitne fücurda, efendim e, hile bazlıkta, yıkıcılıkta, sinsilikte Yahudi milletinin sahip olduğu özellikler, karakter başka herhangi bir millette yoktur. E, Abdullah bin Sebe'nin hayatına baktığımızda... E, Hazreti Osman döneminde güya İslam'a girdiği söyleniyor. Müslüman olmuş gibi göründüğü söyleniyor. Ee, Yemenli bir adam kalkıyor Medine'ye geliyor. Oradan Mısır'a gidiyor. Oradan e, Küfe'ye gidiyor. Oradan başka yerlere gidiyor. Bu sürekli hareket halinde bir adam. Şimdi bu adam neyin peşinde olabilir? İslam tarihi, İslam coğrafyasını böyle karış karış adım adım gezen ve özellikle o hareketli süreçte o kritik süreçte bir orada bir burada hangi taşı kaldırsan altından çıkacak şekilde sürekli hareket halinde bu adam ne yapıyor neyin peşinde ee, bir insan niye bu kadar e, İslam coğrafyasında gezer bunun sebepleri olur ya ticaret erbabıdır ticaret yapar gezer ya e, ilim ehlidir ilim merkezlerini dolanır sahabeyi onların talebeleri tabiini Onların ilim merkezlerinde bulunur, onlardan ilim alır, bunun için gezer. Ya bir seyyahdır, onun için gezer. Peki bu adamda bunların hiçbirisi yok. Bu adam niye bu kadar gezer? işi gücü, fitne, fecattır bu adamın. Ee, nitekim Hazreti Osman Efendimiz'in döneminden başlayıp Hazreti Ali radıyallahu efendimiz dönemine kadar sarkan e, olaylara baktığımızda gerçekten de Abdullah İbni Sebe'nin ve onun yetiştirmelerinin önemlice bir e, yer tuttuğunu bu olayların yaşanmasında en önemli en büyük sebeplerden birini teşkil ettiğini söylememiz lazım. Evet, işte bu Abdullah bin Sebe e, gittiği yerlerde efendim e, bir taraftan kendi ideolojisinin tohumlarını atıyor. İşte e, Şiilerde gördüğümüz ricat ya da recat inancı, inşallah bu dersimizin üç e, bölümünü oraya ayıracağız. İlk olarak Abdullah bin Sebe'de e, köklerini buluyor. Onun tarafından iddia ediliyor. Recat ya da ricat inancı. Sonra... E, İmamların nasla, vahiyle tayin edildiği inancı keza gene Abdullah İbni Sebe'ye ait bir iddiadır. Onun tarafından ilk defa dile getirilmiş bir inançtır. Sadece o bu inançları ve iddiaları ortaya atmakla kalmıyordu tabii ki. Bir taraftan da halkı e, Hz. Osman radiyallahu anh efendimizin yönetimine karşı her bahaneyi kullanarak, ustaca kullanarak kışkırtıyordu. Nitekim ilgili kaynaklarda bununla ilgili gerçekten çok önemli bahisler var. Bilhassa size dağıtılan listede Muhammed Salih Ekinci Hocanın Ashab-ı Kiram'ın etrafındaki şüpheler adlı çalışması bu noktada önemlidir. Büyük ölçüde büyük maliki, hadis hafızı, fakihi, akaid imamı, Ebu Bekir İbnül Arabi rahimahullah. Onun El-Avasım Minel Kavasım isimli muazzam bir eseri var. O eserden istifade edilerek hazırlanmış. O esere günümüzde Muhibbut bin el Hatib bir takım notlar yazarak bu eseri kısmen neşretmiş. O Muhiddut Hatib'in notlarından da Muhammed Salih Hoca istifade etmiş ve Allah razı olsun ve kendisine selamet versin. Güzel bir çalışma yapmış. Arapça yazmış. Sonra bunu dilimize tercüme etmişler. Günümüzde de zannediyorum aynı isimle bu neşir piyasada bulunabiliyor. Ashab-ı kiramın etrafındaki şüpheler veya sahabe etrafındaki şüpheler adıyla Google, Molla Google'a sorarsanız herhalde oradan size bir şey çıkar. Evet PDF olarak e, var mıdır ben bilmiyorum. Gene bir mikrofon açıldı arkadaşlar. Bir mikrofon açıldı gene lütfen kapatalım. Evet. E, bu bu iş. E, bu mikrofon açma kapatma işini artık arkadaşlar ikaz mevzusu yapmaktan çıkaralım ne olur benim de dikkatim dağılıyor insicam bozuluyor ben dersi böyle bir metne bağlı kalarak anlatmıyorum gördüğünüz gibi dolayısıyla zihni insicamın bozulduğu zaman dikkatim dağıldığı zaman toparlamak zor olur buna fırsat vermeyelim inşallah evet Abdullah bin Seben'in marifetleri dedik arkadaşlar. Bunun önemlice bir rolü olmuştur. Ee, bu hadiselerin yaşanmasında. Bunun dışında da şu noktaları dermeyen edebiliriz. Bu Hz. Osman döneminin e, ikinci e, kısmında ikinci altı yıllık döneminde e, yaşanan karşılaşanın sebepleri olarak e, eyaletlerde suç işleyen ve şer'i cezalara çarptırılan bir takım insanların bundan duyduğu memnuniyetsizlik, o iç hareketlilik dedik, toplum hızlı bir şekilde değişime maruz kalıyor. Herkes İslam ahkamını aynı oranda içine sindiremiyor. İslami hükümlere aynı teslimiyetle bağlanamıyor. Bazı insanlar geldikleri içinden çıktıkları eski din ve kültürün alışkanlıklarını devam ettirmek istidadında bulunuyor. Dolayısıyla bunlara şer'i cezalar uygulanıyor. Bunların oluşturduğu bir hoşnutsuzluk var. Sonra çeşitli bedevi kabileler ki bunlar Hz. Ali Efendimiz döneminde hariciler adını alacaklar ve marifetlerini orada da göreceğiz. Bunların ilk ataları, ilk çekirdekleri diyelim sahabe-i kiramın toplum üzerindeki etkisini, otoritesini, önderliğini hazmedemeyen, buna karşılık içten içe bir rekabet hissiyle yanıp tutuşan insanlar var, Arap kabileleri var, bedeliler var. Bunlar da buldukları ilk fırsatta bu sahabe-i kiram üzerindeki, bu toplum, toplum üzerindeki sahabenin bu etkisini kırmak, bundan kurtulmak ve kendileri söz sahibi olmak, otorite olmak gibi bir beklenti ve garaz içindeler. Bir diğer kısım dediğim gibi Abdullah bin Sebe'nin propagandasına aldanan ayak takımı diyelim biz bunlara. Çok fazla kafasını, beynini, iradesini kullanamayan efendim propagandaya tatlı dile Efendim etkili bir hitabete hemen kapılıp gidiveren iradesi az, aklı kıt insanlar. Günümüzde de biliyorsunuz işte gelişmiş çağ denir bilmem ne denir falan filan insanların edebiyatına, diline, yine aldanarak gittiği yolun neresi olduğunu çok da bilmeden peşine takılıp sürüklenip giden kitleler günümüzde de var biliyorsunuz. Dolayısıyla bu hastalık yeni değil o zaman da mevcut gibi. Evet bu sebepleri toparladığımızda arkadaşlar böyle bir hoşnutsuzluk var. Bu hareket Mısır'da ve Irak'ta iki büyük coğrafyada Hicaz bölgesi dışındaki iki büyük coğrafyada yavaş yavaş yavaş Toplumu etkilemeye başlıyor, görünür olmaya başlıyor. Abdullah bin Sebe ve onun taraftarlarının, onun yetiştirdiği ekibin burada önemli bir e, icraatı var. Bunlar e, Mısır halkı adına Irak halkına mektuplar yazıyorlar. Irak halkı adına Suriye halkına mektuplar yazıyorlar. Suriye halkı adına Mısır halkına mektuplar yazıyorlar. Güya orada kan gövdeyi götürüyor. Yöneticilerin, idarecilerin zulmü artık milleti canından bezdirmiş. Efendim böyle bir sanal e, tekiş ortamı, gerginlik ortamı oluşturuyorlar. Hatta hatta e, Medine'deki ileri gelen sahabilerin ağzından bu eyaletlere mektuplar yazıyorlar. Hz. Ali Efendimizin ağzından, Hz. Ayşe Validemizin ağzından. Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir'in ağzından Allah onların hepsinden razı olsun eyaletlere mektuplar yazıyorlar. İşte Osman'ın zulmü şöyle oldu, idarecileri şurada şunu yaptı, şurada kan gövdeyi götürdü, şurada bilmem ne kadar insan öldü filan gibi aslı esası olmayan, kışkırtmaya dönük, manipülasyona dönük mektuplar yazıyorlar. Derken bu mektupların da etkisiyle halk eğer Galeyan'a geliyor ve bir grup Mısır'dan, bir grup da Irak coğrafyasından kalkarak Medine'ye geliyorlar. Medine'de Hazreti Osman Radiyallahu Anh'la bunların temsilcileri görüşüyor. Hazreti Osman'dan bir takım dileklerde bulunuyorlar. Hazreti Osman da bu olayları bastırmak için bunların taleplerine evet diyor aralarında bir anlaşma imzalanıyor ve ondan sonra Mısırlılar Mısır'a doğru efendim, Iraklılar Irak'a doğru e, yola çıkıyorlar. Fakat e, aradan bir süre geçtikten sonra özellikle Mısır'a doğru giden kafile yanlarına böyle arada bir sokulup ondan sonra ayrılıp giden, arada bir gelip kendilerini efendim, e, tahrik eden Söz atan, küfür eden, sonra tekrar uzaklaşıp giden bir atlıyla karşılaşıyorlar. Sonra bunun üstüne gidiyorlar, yakalıyorlar. Sen kimsin diyorlar, necisin, necisin sen, niye böyle davranıyorsun? Diyor ki ben Halife-i Müslüminin Mısır valisine gönderdiği elçiyim, haberciyim. Ee, üzerine arıyorlar, üzerinden bir mektup çıkıyor. Mektup Hz. Osman radiyallahu anh'ın dilinden Mısır valisine yazılmış bir mektup. Ee, ve mektupta diyor ki e, Mısır'a gelen şu şu, şu şu şu kimseleri hemen yakala ve kellelerini uçur. O dediği kimseler de bu Mısır'dan gelip geri dönmekte olan isyancılar. Bunun üzerine adamı yakalıyorlar, derdest ediyorlar. Geri tekrar Medine'ye geliyorlar. Medine'ye geliyorlar ve Hazreti Ali'ye gidiyorlar direkt. Diyorlar ki ya Ali Bak biz anlaştık, güya Osman bizimle anlaştı, Efendim söylediklerimizi kabul etti. Fakat biz yola düşüp Mısır'a doğru gitmeye başladığımızda arkamızdan oyun yaptı, bize dümen yaptı. Haberci gönderdi Mısır valisine, bizim hepimizin boynunu vurdurmak üzere ona bir emir vermiş. Fakat bu arada enteresan bir şey var. Mısır'a giden isyancılar, Mısır yolundaki isyancılar bu atlıyı yakalayıp geri getirdiklerinde, Medine'ye geldiklerinde aynı anda Irak'a gitmekte olan isyancılar da Medine'ye geliyor. Ee, kaynaklar diyor ki bu iki kafile Mısır'a ve Irak'a giden iki kafile arasında o zamanın şartlarında en az 3-4 günlük bir mesafe vardı. Hadi Mısır'a gidenler bu Haberci sebebiyle geri döndüler Medine'ye geldiler. Irak'a gidenlerin nasıl haberi oldu? Aynı anda onlar da dönüp Medine'ye geldiler. Nitekim Hz. Ali bu durumu fark ediyor ve diyor ki, hadi siz bu adamı yakaladınız da geldiniz. Iraklılar nasıl geldi? Bundan nasıl haberleri oldu? O zaman Iraklılar diyorlar ki, ey Ali sen bize mektuplar yazmadın mı? Diyor ki Allah'tan korkun ben size hiçbir mektup yazmadım. Ben kimseye mektup yazmadım. Ondan sonra e, o Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir onlara da gidiyorlar. Onlar da diyorlar biz kimseye mektup yazmadık. Biz beyaz üzerine siyah yazmadık. Yani beyaz sayfa üzerine kalemle herhangi bir şey yazmadık. Yeminler ediyorlar. Sonra bakıyorlar buradan bir şey çıkmayacak. Hazreti Osman'ın yanına geliyorlar. Diyorlar ki sen bize niye bu oyunu yaptın? Hem bizi bir taraftan anlaşmayı kabul ettik diye geri gönderiyorsun. Hem de arkamızdan ee, haberci gönderiyorsun efendim Mısır'daki valiye bizi öldürtmek üzere Hazreti Osman yemin ediyor benim böyle bir mektuptan haberim yok böyle bir haberciden haberim yok o zaman diyorlar bize Mervan'ı teslim et Mervan bin Hakem de Hazreti Osman'ın katibi ee, Mervan'ı çağırıyorlar o da yemin ediyor ben diyor böyle bir mektuptan haberim yok böyle bir haberciden de haberim yok üstelik kaynaklarda şöyle bir enteresan hadiseyle de rastlıyoruz ve ee, Mısır'dan bu topluluk ilk defa Medine'ye e, geldiği zaman Hazreti Osman'ın Mısır valisi kendisine bir mektup yazıyor. Diyor ki ey müminlerin emiri ben de Medine'ye gelip bazı şeyleri sizinle istişare etmek istiyorum. İzniniz var mıdır? Hazreti Osman ona izin veriyor ve o da Medine'ye gitmek üzere Mısır'dan çıkıyor. Dolayısıyla Mısırlı kafile Hazreti Osman'la anlaşıp geri Mısır'a gitmek üzere yola revan olduğunda Hazreti Osman'ın Mısır valisi Medine'ye gelmek üzeredir. Mısır'da değildir yani. O Mısır'ı terk ettiği zaman isyancıların bir elebaşı orada ayaklanıyor ve vilayeti işgal edip orada e, vilayet makamına oturuyor. Kendisini vali ilan ediyor. Hazreti Osman'ın valisi Mısır'da değildir yani. Dolayısıyla bu düzmece bir mektuptur. Bu mektubu yazanlar, bu isyanı tertip edenlerdir. Mısır'dan gelenleri böyle bir galeyana getirip, aynı zamanda Irak'a gitmek üzere yola çıkmış olan Iraklıları da aynı sebeple bu olaydan haberdar edip tekrar Medine'ye toplamak ve burada Hz. Osman radiyallahu anh'ı alaşağı etmek gibi bir şeyleri var tezgahları var, düşünceleri var. Bu olayı tertipleyenlerin kafasının arkasındaki hadise budur. Bu mektubu Mervan da yazmamıştır, Hazreti Osman da yazmamıştır. Kaynaklar diyor ki mektubun altındaki mühür Hazreti Osman'ın mühürü idi. Fakat gene bazı kaynaklar diyor ki bu mührü yapmak zor değildi yani. Hazreti Osman bunu kime yaptırdıysa böyle bu işin erbabı birisini bulup aynı mühürü tekrar yaptırmak gayet mümkündür. Kolay bir iştir. Dolayısıyla o mektubun altında e, Emirül Mümini'nin mührü vardır diyenler acaba bu mührün gerçekten Hazreti Osman'ın mührü olup olmadığını nasıl tahrik edecekler? Hazreti Osman yemin ediyor ben bunu yazdırmadım. Mervan yemin ediyor ben bunu yazdırmadım. Acaba birileri Hazreti Osman'ın mührünü çalıp o mektubu yazdı olaya mührü bastı veya Sahte bir mühür yaptırdı, o mühürü oraya bastırdı. Çeşitli değerlendirmeler yapılıyor kaynaklar tarafında. Ala külli hal, e, Hazreti Osman'ın e, tutumu burada nedir? Ona da bir bakmamız lazım. E, Hazreti Osman'ın bir kere burada en dikkat çeken tavrı şudur. Benim yüzümden ümmeti Muhammed'in kanı akmasın diyor. Ee, sahabenin ileri gelenleri e, Hz. Osman'ın evinde e, gençleri nöbet tutmak üzere görevlendiriyorlar. Hz. Osman bunları istemiyor. Hz. Ali Efendimiz mesela Hz. Hasan Hazreti Hz. Hüseyin'i radiyallahu anhu mecmain Hz. Osman'ın kapısına bekçi dikiyor. Fakat bir süre sonra Hz. Osman onları geri gönderiyor. Gidin diyor, burada beklemeyin. Ee, Hz. Osman'ın bu tavrı gerçekten çok cali bir dikkattir yani benim yüzümden ümmetin kanı akmasın, kitlesel bir kargaşa yaşanmasın, bir katliam olmasın buna çok dikkat ediyor Hz. Osman. Ve nihayet bu mektup hadisesi üzerine iyice galeyana gelenler bir kısmı Hz. Osman'ın evine giriyor, kapısını kırıyor. Ve Kur'an okumakta olan Hazreti Osman'ı bildiğimiz gibi orada şehit ediyorlar. Daha sonra bu tetişçiler, bu anarşistler Medine'de devletin başsız kalması halinde daha büyük kargaşaların karışıklıkların yaşanacağını farkındalar. Dolayısıyla sahabenin ileri gelenlerine giderek şöyle bir Tehditte bulunuyorlar. Ya bir an evvel başınıza bir halife seçersiniz ya da bütün medineyi ateşe verir yakar yıkarız. Hemen burada şunu söyleyelim. Az önce dedim ki Hazreti Osman'ın en önemli tavrı burada dikkat çeken tavrı kan dökülmesini istememesidir. Kaynaklar diyor ki Irak'tan ve Mısır'dan gelen isyancıların toplam sayısı 3-4 bin civarındaydı. Medine'de oturanların sayısı ise hac mevsimi olmasına rağmen 20 binden az değildi. Dolayısıyla Medine'de toplananlar toplansa oraya ve tükürseler isyancıları boğarlar. Fakat Hazreti Osman bunu istemiyor. Kan dökülsün, kitlesel bir kıyım yaşansın istemiyor. Evet bu sefer de bu isyancılar sahabe i kiramı ve ileri gelen Medine eşrafını böyle bir şeyle tehdit ediyorlar. Ee, ya bir an evvel başınıza birisini seçin ya da bütün Medine'yi yakıp yıkacağız. Bunun üzerine e, ileri gelen sahabiler toplanıyorlar, istişare ediyorlar kendi aralarında ve Hazreti Ali'ye gidiyorlar. Diyorlar ki bu iş e, ancak senin tarafından deruhte de edilebilir. Bu işe en ehil kişi sensin. Hazreti Ali istemiyor. E, hatta Medine dışına uzaklaşıyor, gidiyor e, Medine dışında bir efendim, yere çekiliyor, oraya gidiyorlar ve orada Hazreti Ali'yi ısrar ederek ikna ediyorlar ve Hazreti Ali hilafeti kabul ediyor. Fakat burada bazı şartları var Hazreti Ali'nin, e, diyor ki aldığım kararları tartışmayacaksınız, efendim, e, bir kısım insanları görevden alacağım, buna benim arkamda duracaksınız, Efendim, beni yalnız bırakmayacaksınız gibi böyle Hazreti Ali Efendimizin bir takım şartları oluyor. Kabul ediyorlar. Ee, Hazreti Ali hilafeti bu şartla kabul ediyor. Ee, fakat bu defa Hazreti Osman radıyallahu anh'ın kanı tabi e, yerdedir. Hadise çok sıcak ve tazedir. Efendim. E, Hazreti Ayşe validemiz ee, Hz. Osman Efendimiz'in kanını talep etmek üzere Mekke'den Efendim bir hareket başlatıyor. Ee, Hz. Ali'ye mektup yazıyor, haberci gönderiyor. Madem halife oldun, Osman'ın katillerini bir an evvel bul ve gerekli cezayı ver. Hz. Ali diyor ki, e Osman'ın katillerine ceza vermek benim işimdir, evet benim görevimdir, sorumluluğumdur, evet ama şu anda bunun sırası değil çünkü e, İslam geografiyasının her yeri karma karışık Yeni valiler atayacak, o valiler gittiği yerlerde asayişi yeniden ikame edecekler, yeniden bir emri, emniyet, sulh selamet ortamı hakim olacak, e, öfkeler yatışacak, insanlar kılıçlarını kınlarına sokup işlerine güçlerini çekilecekler, Efendim, ondan sonra ben bu işi yapacağım. E, fakat tabi bu e, ne kadar mümkün olacak? Hz. Ali'nin bu işi yaparken e, istifade edeceği insanlar, daha doğrusu sırtını dayayacağı insanlar e, Hz. Osman'ın da katilleridir. E, dolayısıyla Hz. Ayşe Validemiz Hz. Osman radıyallahu anh'ın kanını talep etmek e, e, davasıyla e, Basra'ya, Gidiyor Mekke'den Basra'ya gidiyor. Etrafındaki e, askerleriyle birlikte, taraftarlarıyla birlikte Basra'ya gidiyor. Basra'da Hz. Ali de e, Hz. Muaviye ile ondan beyat istedi. O henüz beyat etmedi. O da Hz. Osman'ın kanını istedi. Orada bir problem var. O problemi çözmek üzere bir ordu teşkil etti Hz. Ali. Ve Şam'a doğru yola çıkarken Hz. Ayşe hadisesini duyunca e, orayı erteledi. Dolayısıyla Hz. Ayşe e, ile e, Irak coğrafyasında bir araya geldi. Önce taraflar arasında haberciler gitti geldi ve bir anlaşma zemini bulunacak ortama ulaşıldı. Fakat kaynaklar diyor ki o akşam... Ertesi sabah anlaşma imzalanacak ve herkesi yerine çekilecek. O akşam diyor e, kaynaklar e, Abdullah ibn Seben'in bu hadiseyi gören Abdullah ibn Seben'in taraftarları ve e, Hazreti Osman'ın katilleri diyorlar ki eğer bu iki e, grup bu iki kitle anlaşırsa bu bizim sonumuz demektir. E, dolayısıyla bunların anlaşmalarına ne yapıp edip mani olmamız lazım. Ee, ve her iki tarafa da haberciler gönderiyorlar. Karşı taraf sizinle savaşmak üzere e, hazırlık yapıyor diye ee, Hz. Ayşe'nin ordusunun safında bulunan bir takım çocuklar karşı taraftaki bir takım askerler tarafından efendim tartaklanıyor. Onların işte e, velileri vasileri bunlara e, efendim karşılık veriyor. Onlar bunlara, bunlar onlara derken bu olayların kızıştırılması neticesinde Cemel vakası meydana geliyor. Bu vakanın yaşanmasına mani olunamıyor maalesef. Bu vaka yaşanıyor. Hz. Ayşe radıyallahu anha validemizin askerleri mağlup oluyor. Hz. Ali'nin e, Hz. Ayşe'ye ve onun askerlerine davranışı burada gerçekten çok e, ibret hamizdir. Bu e, Hz. Ayşe validemiz orada birisinin evine çekiliyor. O evde yan taraftaki odada Hz. Ali'nin askerleriyle savaşan Hz. Ayşe'nin askerleri var. Onlar orada yaralı yaraları tedavi ediliyor. Hz. Ali bunu bile bile Hz. Ayşe'nin yanına giriyor. Ona kemal edeple hürmetle muamele ediyor. Ondan sonra onu yanındakilerle birlikte Efendim Medine'ye gönderiyor. Hazreti Ayşe Validemiz. Orada da tabi askerlerine Hazreti Ali e, yaralananların üstüne gitmeyin. Onlar size kılıç çekmedikçe siz onlara kılıç çekmeyin. Efendim Yaraladığınız adamları öldürmek için ayrıca gayret sarf etmeyin filan gibi böyle gerçekten çok savaşın da nasıl Müslümanca yapılabileceğini gösteren çok ibretamiz bir tavır sergiliyor Hazreti Ali. Demek ki iki Müslüman kitle birbiriyle savaşabilir. Savaştıkları zaman da Müslümanca savaşırlar. Burada bunu çok net biçimde görüyoruz. Cemel vakası bu şekilde sona erdikten sonra Hz. Ayşe Validemiz Medine'ye intikal ediyor. Hz. Ali de gücünü toplayarak Hz. Muaviye'ye tekrar haberciler mektuplar gönderiyor. Hemen şunu söyleyelim arkadaşlar. Sıffin hadisesi sona erene kadar, hakem olayı daha doğrusu, hakem olayının ertesine kadar Hz. Muaviye'nin hilafet iddiası yoktur. Hz. Muaviye devletin bir kudretli bir valisi olarak Hz. Osman'ın kanını talep etmektedir. Ee, bu niye Hz. Muaviye'ye düşüyor Hz. Osman'ın kanı? Çünkü aynı sülaleden geliyorlar, aynı kabileye mensuplar. Ee, yani asabe dediğimiz ilişki biçimi, aidiyet daha doğrusu e, burada öne çıkıyor. Evet, İslam fıkhında da vardır bu. Asabe, bir kimse birisini diyelim ki birine bir haksızlık etti, ona bir diyet ödemesi gerekiyor. Onu asabesi üstlenir, o adamın kabilesi üstlenir. Keza bir adam birisine bir haksızlık yaptığında karşı taraf da bunun karşılığını onun asabesinden ister. Birini öldürmüşse gider onun asabesinden bunu talep eder, kanını talep eder. Veya mağdur olmuşsa karşı taraftan asabesi gider onu talep eder, o mağduriyetin giderilmesini ister. İşte bu asabe ilişkisi sebebiyle Hz. Maviye e, Hz. Osman'ın kanını talep ediyor. Evet, iki taraf var ve e, Anlaşma zemini bulamıyorlar aralarında. Ee, Hz. Maviye, Hz. Osman'ın katillerinin e, yargılanması ve cezalandırılması konusunda ısrar ediyor. Hazreti Ali de bunları, e, bunun kendisinin bir mükellefiyeti olduğunu söylüyor ama zamana ihtiyaç duyduğunu dile getiriyor. Çünkü gerçekten kendi ordusu içerisindedir bunlar. Efendim... Bu hadiseler bir süre sonra iki ordunun karşı karşıya gelmesiyle neticeleniyor. Hz. Maviye beyat etmemekte ısrar ediyor. Hz. Osman'ın kanunu talepte ısrar ediyor. O da Maviye gibi bir valiyi, kudretli bir valiyi, valinin beyatını alamadıkça İslam coğrafyasında hilafetini tam anlamıyla tesis edemeyeceğinin farkındadır. Dolayısıyla bir güç gösterisi, bir kuvvet e, ler çatışması şekline dönüşüyor hadise. Ve Sıffin Savaşı dediğimiz o elin o acı hadise maalesef meydana geliyor ve savaş, e, vuku buluyor. E, Sıffin Savaşı Şam ordusunun Hz. Muaviye ordusunun aleyhine dönmek üzereyken bildiğiniz gibi e, Amr bin As sahabeden, Arap'ın dahilerinden denen Amr bin As Hazreti Muaviye diyor ki, bu savaş aleyhimize neticelenmek üzeredir, efendim. dolayısıyla bunu bir e, çare bulup, bu durumu ortadan kaldırmamız lazım. Burada da arkadaşlar genellikle yaygın olarak söylenen şudur, e, Hz. Muaviye'nin askerleri, Amr bin As'ın teklifi üzerine e, Kur'an sayfalarını yırtarak mızraklarına taktılar. Efendim ve dediler ki aramızda Allah'ın kitabı hakem olsun. Ee, Hz. Ali de bunun bir harp hilesi olduğunu yenilmek üzere olan muaviye Ordusunun, Şam Ordusunun bu hileyle kurtulmaya çalıştığını fark etti ama askerlerine bunu e, askerlerini bu konuda ikna edemedi. Dolayısıyla Allah'ın kitabı hakem olsun teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Bu onları hakem Lef tayin etmeye kadar götürdü ve hakem olayı dediğimiz olay vuku buldu. Fakat bu arada e, Hazreti Ali'nin safında bulunan ve daha sonra hariciler adını alacak olan e, binlerce kişi, bir rivayette, altı bir rivayette sekiz bin kişi dediler ki sen Allah'tan başka birisinin hakem olmasını kabul ettin ama dolayısıyla kafir oldun. Çünkü Allah'tan başka hakem yoktur, Allah'tan başka hüküm verecek kimse yoktur. Dolayısıyla sen e, kafir oldun dediler ve Hazreti Ali'nin safından ayrıldılar. E, ayrı bir yerde toplandılar. Hakim olayı nasıl cereyan etti, bu olayın aslı faslı nedir? E, i̇nşallah bunu da detaylı bir şekilde görelim. Çünkü bu mesele de çok istismar ediliyor. Ee, belki takip edenleriniz olmuştur. Rühle Dergisi'nin ilk sayısında, muhtemelen birinci sayısında ben bununla ilgili bir makale yazmıştım. Ee, hakem olayının aslı diye. Olay şöyle cereyan ediyor arkadaşlar. Ee, önce yanlış, nasıl yanlış anlatılıyor onu söyleyelim. Az önce de söyledim. İşte, Kur'an sayfalarını yırtıp mızrakların ucuna takıyorlar. Efendim aramızda Allah'ın kitabı hakem olsun diyorlar. Sonra hakemler tayin ediliyor. Hazreti Ali'nin hakemi Ebu müsel Eş'ari'dir. Ebu Musel Eş'ari biraz saf bir adamdır. Ee, biraz yaşlıca, biraz da e, dirayetsiz safterun bir adamdır. Karşı tarafın hakemi Ebu e, Amr ibn As o da Arap'ın dahilerinden denen son derece kurmaz bir adamdır. Bunlar bir araya geliyorlar bir çadırda. E, diyorlar ki biz sen Ali'yi ben de Muaviye'yi azledelim ondan sonra. E, ümmet kendi işini kendisi görsün. Kimi istiyorsa onu tayin etsin diyorlar. Sonra çadırdan çıkıyorlar. Amr bin As Hazreti e, Ebu Musel Eş'e diyor ki sen yaşlısın benim sana hürmetim var önce sen konuş. O çıkıyor öne diyor ki biz aramızda anlaştık o anlaşma çerçevesinde ben Ali'yi azlettim. O da Muaviye'yi azledecek. Diyor. Geri çekiliyor. Sonra Amr bin As çıkıyor. Diyor ey ahali duydunuz. Ebu Musel Eş'ari Ali'yi azletti. Ben de azlettim. Ama ben Muaviye'yi azletmedim. Tam aksine Muaviye'yi nasbettim, ettim. Halife olarak tayin ettim. Bunun üzerine Ebu Musel Eş'ari Amr bin As'a küfrediyor. O ona küfrediyor. Bu arada bir kargaşa yaşanıyor. ve Ayrılıp gidiyorlar. Hadisenin Kaynaklarda yaygın olarak anlatılış şekli budur. Peki doğrusu nedir arkadaşlar? Bir kere hemen söyleyelim. Kur'an sayfalarının yırtılıp mızraklara takılması diye bir şey yoktur. Olayın aslı şudur. E, Musaflar mızrakların ucuna bağlanıyor ve yukarı doğru kaldırılıyor. Allah'ın kitabı aramızda hakim olsun diye. Hani günümüzde de bir barış... Ee, sembolü olarak beyaz bayrak kaldırır ya e, savaşan taraflardan biri veya arada kalanlar beyaz bayrak ben savaşmıyorum barış istiyorum savaşan bir güç muharip değilim demektir. İşte bu anlamda sembolik bir e, hareket olarak musaflar mızrakların ucuna bağlandı ve mızraklar yukarı kaldırıldı. Ee, yoksa sayfaları yırtıp mızrakların ucuna geçirmek gibi bir uygulama Olmamıştır. Kalanı e, Nola'dan sonra inşallah. Evet arkadaşlar, tekrar esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bu bölümde e, Hz Ali radıyallahu anh döneminde ceryan eden hadiselerin e, sonu, bu netice itibariyle e, hariciler dediğimiz fırkanın ortaya çıkmasına yol açan e, hadiseler ve haricilerin görüşleriyle inşallah bu bölümü de bitirip ondan sonra soru cevap kısmına geçmiş olacağız. Yalnız tabi hakem olayını sahih şekliyle anlatmak, bitirmek istiyorum. Evet, mushaflar kaldırıldı. Aramızda Allah'ın kitabı hakem olsun dendi. Ondan sonra derken iki taraf... Hakem tayin etti. Hazreti Ali Ebu Musel Eş'ariye, Hazreti Maviye Amr'in As'ı hakem tayin etti. Hakemler kendi aralarında yazıştılar. Nerede, ne zaman e, bir araya gelecekleri konusunda mutabakata vardılar ve orada bir araya geldiler. E, büyükçe bir çadır kuruldu. Çadırın içinde e, bugünün tabiriyle bir noter vardı. Ayrıca o iki hakem arasında cereyan eden konuşmaları izleyen bir heyet de vardı. Yani bunlar bir çadırın içinde tek başlarına oturmadılar. Sonra aralarında Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehit edilişinden itibaren meseleleri e, müzakere etmeye başladılar. Her bir e, maddede mutabakat sağladıkça katibe yaz dediler. Katip noter yazdı bunları. Tek tek madde madde sıraladı. Sonra e, yazdığı hususları iki nüsse halinde birisi amr Asla As'ta birisi Ebu Eş'aride kalacak şekilde iki nüsse halinde tertip ettiler, çoğalttılar ve hakimlere verdiler. Aldıkları kararlar e, şöyleydi. E, Hazreti Osman zulmen öldürülmüştür. Hazreti Osman'ın katilleri adalete teslim edilmelidir. Şer'i cezaları neyse verilmelidir. Efendim, e, Hz Ali ile Hz. Muaviye arasındaki e, anlaşmazlık her iki e, vekil de müvekkillerini azledecek edecek ve iş ümmeti Muhammed'in e, ehlihal ve akt olan e, insanlarına e, kadrosuna havale edilecek bir şura oluşturulacak ve o şura kilafet meselesini uhdesini alacak ve kararı şura verecek. Bu şekilde karara vardılar. Bunu yazılı hale getirdiler ve sonra bunu kitlenin önüne çıkıp onlara deklere ettiler. İçeride aldıkları karar neyse dışarıda da her iki hakem de aynı şeyi söyledi. Ebu Musel Eş'ari Hazreti Ali'yi azlettiğini söyledi. Hazreti Muaviye'yi azlettiğini söyledi. Amr ibn-i As da Hazreti Ali'yi azlettiğini söyledi, Hazreti Ali'yi azlettiğini söyledi ve işin bir şuraya havale edilmesi gerektiği noktasında da e, mutabakata vardıklarını söylediler ve böylece dağıldılar. E, fakat tabi bu karar e, taraflarda bir hoşlukluk oluşturmadı. Yani e, çünkü kendi konumlarını kaybediyordu her ikisi de. Ebu Nusel Eş'ar'ı bunun üzerine Irak'a gitmedi. Devesinin istikametini Medine'ye çevirdi ve Medine'ye gitti. Amr ibnül As e, Hazreti Muaviye'nin yanına gitmedi. Farklı bir yere gitti. Çadırını başka bir yerde kurdu. O da haber bekliyordu. Acaba ne oldu? hakim olayının neticesi nasıl oldu diye. Haber gelmeyince bir haberci gönderdi Amr ibnül As'a. O da haberci gelince kalktı Hz Muaviye'nin yanına gitti ve dedi ki vallahi olay böyle böyle cereyan etti. İnsanlar farklı şeyler söylüyor olabilir ama olayın cereyan ediş tarzı budur. Ebu Musel Eşari şöyle dedi, ben böyle dedim. Dolayısıyla bu mesele senin beklediğin gibi olmadı dedi. O da bir hoşnutsuzluk izhar etti. Hakem olayının bir netice vermemesi bu sebepten olmuştur. Yoksa Birbirlerini ettiler Birisi çak kurmazlığı yaptı efendim. İçeride aldıkları karara dışarıda uymadı. Bunlar hem sahabi olarak Amr İbnül As'ın ve Ebu Musel Eş'ari'nin güvenilirliklerini zedeleyen şeylerdir. Bir Allah Resulü'nün ashabı bu şekilde birbirlerine böyle muamele etmezler. Savaşırlar birbirleriyle, birbirlerinin kanına akıtırlar ama birbirlerine bu şekilde muamele etmezler. Ebu Musaleş Arisaf bir adam değildir. Ee, Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Osman döneminde, Irak'ta valilik yapmış, büyük üst düzey bürofetlerden biridir. Dirayet ehli e, sahabilerden birisidir. Efendim Amr İbnül As da böyle şart kurmazlığı yapacak içeride başka konuşacak dışarı çıkacak ey ahali duydunuz o işte Ali'yi azletti ben de azlettim ama Muaviye'yi nasip ettim diyecek buna çocuklar bile güler çünkü bunun bir işe yaramayacağını düşünmesi lazım içeride aldıkları bir karar var o kararın canlı şahidi hakem yanında duruyor ve diyecek ki evet bak duydunuz o azletti Ali'yi ben de azlettim ama ben Muaviye'yi nasip ettim demezler mi ki insana Yalan söylemeye utanmıyor musun? Bak içeride sen bana bunları bunları söyledin. Şimdi çıktın niye böyle söylüyorsun? Nitekim o müzevver rivayetin, uydurma rivayetin bize bunu anlattığını da biliyoruz. Tamr bin As böyle deyince ben Muaviye'yi e, hilafete, e, hilafet makamına oturttum, tayin ettim deyince Ebun Seleşar ona küfretti, işte onu yalancılıkla itham etti, o da ona küfretti filan der bu rivayet, uydurma rivayet bize. Peki böyle bir şeyi niye yapsın Amr İbn-i İşe yaramayacağını bile bile, bir netice Allah veremeyeceğini bile bile, böyle bir yalancılığa, böyle bir şark kurnazlığına niye başvursun? Bunlar bu uydurma rivayeti uyduranların e, herhalde düşünemedikleri, hesap edemedikleri şeyler. Evet, dolayısıyla hakem olayı bu şekilde cereyan edince, Hazreti Ali'nin ordusunda bulunan binlerce insan, sen dediler kafir oldun, hakemler tayin etmekle, Ayrıldılar ve ayrı bir baş tuttular. Hz. Ali önce bunlarla savaşmadan bunları delillerle ikna etme yolunu seçti. Abdullah İbni Abbas Hazretleri'ni gönderdi. O onlarla ilmi bir zeminde minakaşa etti ve binlerce hariciyi ikna etti. Onlar tövbe ettiler ve Ali'nin safına yeniden iştirak ettiler. Geriye kalanlar Hz. Ali'nin safına katılmamakta ısrar ettiler. Onu tekfir ettiler. Ee, hakemleri tekfir ettiler, hakemleri tayin edenleri tekfir ettiler, Hazreti Ayşe'yi tekfir ettiler, Hazreti Talha Hazreti Zübeyir'i tekfir ettiler Hazreti, e, hakemlerin hükmüne razı olanları tekfir ettiler ee, bu duruma itiraz etmeyenleri tekfir ettiler, dolayısıyla hariciler dışındaki herkes bir anlamda kafir oldu hariciler e, bu iddialarını devam ettirdiler. Sonra Hz. Ali tarafından nehrevan denilen belki de kılıçtan geçirildiler. Kürtleri kurutuldu. E tabi ki tam anlamıyla ortadan kalktılar mı? Kalkmadılar. Bugüne kadar devam edip gelen bir uzantıları da olacak şekilde tarih içinde varlıklarını eski etkinliklerini kaybetmiş bir halde devam ettirdiler mezhepler tarihi kaynakları Fırak ve milel hal kitabı yazarları bize diyor ki hariciler dediğimiz grup kendi aralarında 20 fırkadır. Bu 20 fırka arkadaşlar şunlardır. El-Muhakkimetul Ula isimlerini de şuraya yazayım. Bulunsun. Notlarınızın arasında birincisi el Musa ula efendim ikincisi Ezarika üçüncüsü necedat Dördüncüsü Sufriye. Beşincisi Acari'de. Altıncısı Şuaydiye yeincisi mahlum ye sekiincisi dokuzuncusu Sabita at. Onuncusu. Saltiye. On birincisi. Ahlesiye on ikincisi Şebibiye on üçüncüsü Şeybaniye on dördüncüsü, şeybaniye, nabediye, on beşincisi, Şehdiye on altıncısı Okremiye on yedincisi Hamziye On sekizincisi. On dokuzuncusu. İbrahimiye. Yirmincisi. Evet tabi bunlar da zaman içerisinde başka başka alt dallara ayrılanlar olmuş bir iki görüş içinde bile Efendim ihtilaf edenler olmuş oradan farklı farklı mezhepler ortaya çıkmış ama ana alt dalları diyelim hariciliğin bunlar Bunların çoğusu, bunu İsrahmiyye diye yazmışım arkadaşlar, 19. İbrahimiye olacak, onu düzeltelim. İbrahimiye olacak. Bir veya iki düz'i meseleden dolayı ihtilaf edip de ayrı bir mezhep oluşturanlar da olmuş. Onları söz konusu etmiyoruz, onlar Fırak kitaplarında detaylarıyla yazılı. Yalnız haricilerin bütün fırkalarının üzerinde ittifak ettiği birkaç görüş var. Onları söyleyelim. Bunların başında Hazreti Ali, Hazreti Osman, Hazreti Maviye, Cemel Vakası'na katılanlar, Sıfzüm Vakası'na katılanlar, iki hakem, hakeme razı olanlar, bunların tamamı kafir olmuştur diyorlar. Bütün harici fırkaları bu görüş üzerinde müttefiktir. Efendim? İkinci olarak e, büyük e, ha, zalim imama e, itaat meselesi. Diyorlar ki e, devlet başkanı imam tebasına zulmettiği zaman ona karşı ayaklanmak vaciptir. Onu alaşağı etmek vaciptir. Bütün eee Harici fırkaları bu görüş üzerinde müttefiktir. Bazı mezhepler tarihi kaynakları haricilere mürteki bir kebirenin kafir olduğu görüşünü de isnat ederler. Yani büyük günah işleyen kimse dinden çıkmış ve kafir olmuştur. Görüşünü de e, isnat ederler ama hemen belirtelim bu e, haricilerin bütün fırkaları tarafından bu şekilde kabul edilmiş değildir. Efendim... Ee, özellikle ibadiye e, büyük günah işleyenlerin tamamının kafir olduğunu söylemez İnşallah birazdan detayını göreceğiz demek ki sadece iki görüş bütün harici fırkaların tamamı tarafından benimseniyor bunlardan birisi e, Cemel vakasına karışanların küfrü hakem olayı taraftarlar hakemler itiraz etmeyenler razı olanlar herkesin kafir olduğu şeklinde İkinci ittifak ettikleri görüşte zalim imama karşı ayaklanmak vaciptir. Ee, bunun dışındaki görüşleri şu şekilde e, ifade edebiliriz arkadaşlar. İmamet meselesinde, hilafet meselesinde e, El-Muhakkimetul Ula diye ifade ettiğimiz harici fırkası diyor ki e, ümmeti Muhammed'in efendim e, İşleri yolunda gittiği sürece bir imama ihtiyacı yoktur. Bir imam tayin etmek, bir imama beyat etmek efendim e, vacip değildir. Ümmeti Muhammed'in böyle bir mükellefiyeti yoktur efendim. Ne zaman ki e, aralarında adaletle işlerini görme ihtimali ortadan kalkar ya da ancak bir imam tayiniyle bu mümkün olur. Toplumsal adalet sağlanır, işler yoluna ancak bir imam sayesinde girer. O zaman diyor ümmet toplanıp kendi aralarından birini imam olarak tayin ederler. Bu caizdir diyor. El-Muhakkimetül Ula. Efendim. Buna mukabil Hamziye e, denen grup diyor ki e, aynı anda e, ümmetin başında iki tane imam bulunması da caizdir aralarında anlaşabildikleri sürece, birbirleriyle savaşmadıkları sürece iki imamın, iki halifenin aynı anda bulunması caizdir diyor. Büyük günah işleyen kimsenin akıbeti meselesinde ibadiye diyor ki büyük günah işleyen kimse işlediği günahı mübah saymadıkça, helal saymadıkça ee, sadece mümin olma vasfını kaybeder ama o kişi efendim. E, dolayısıyla onlarla evlenmek caizdir, kızlarıyla evlenmek caizdir. efendim. Sadece küfranı nimet etmişlerdir. Yani nimete nankörlük etmişlerdir. Yoksa itikadi manada kafir olmuş değillerdir diyor ibadiyye. Buna mukabil Ezarika ve Acaride diye yazdığımız fırkalar diyorlar ki ümmet Muhammed içerisinde büyük günah işleyen kimseler dinden çıkmıştır, kafir olmuştur ve bunlar ebedi cehennemliktir. Bir diğer mesele kaza ve kader meselesi. Hazmiye, Şeybaniye ve Şuaybiyye başta olmak üzere birçok harici fırkası itikat olarak cebriyeyi, ceb ceb cebir inancını benimsemiştir. Bunlar kulun fiillerinde herhangi bir belirleyiciliğinin, herhangi bir tercih hakkının olmadığını söylerler. İleride inşallah Cebriye ile ilgili müstakil ders yapacağız. Orada Cebriye'nin e, imamları, fırkaları, görüşleri detaylı olarak gelecek. Buna mukabil Meymuniye ve Hamziye gibi fırkalar, e, İlahere Mu'tezile adını alacak olan e, fırkanın e, görüşlerine alacaklar. E, Görüşlerini o zaman için dile getiriyorlar ve diyorlar ki hayır da şer de e, kurum fiilleridir efendim. Kul kendi fiillerini kendisi yaratır, kendisi icat eder efendim. E, Allah hayırı diler, şerri dilemez. E, bu haliyle Bilahare Mu'tezile ismini alacak olan fırkanın görüşlerinin ilk nüvesi de e, haricilerde görülmüş oluyor. Ee, bir diğer enteresan husus hariciler içinde bir grup necedat başta olmak üzere efendim e, ölüm tehlikesi söz konusuysa kişinin takiye yapması hem kavlen hem fiilen takiye yapması caizdir diyorlar. Ee, bu da enteresan hariciler içerisinde bir yeknesat yapı olmadığını gösteren enteresan bir Örnektir. Ama buna mukabil mesela ezarika gibi bazı gruplar takiyenin hiçbir şekilde caiz olmadığını söylüyorlar. Efendim, asıl olan e, inancı neyse onu açık seçik biçimde ortaya koymaktır diyorlar. Evet. Haricilerin bir ortak yanı arkadaşlar, e, ibadetlerine çok düşkünler, özellikle temizliğe, taharete son derece düşkünler, bu konuda ifrat diyebileceğimiz bir tutumları var, efendim. bu sebeple mütetaffirul İslam adını verenler de olmuş onlara, yani İslam'ın en temiz grubu, en temiz e, Müslümanlar anlamında e, Enteresandır, namaza çok düşkünler, çok Kur'an okuyorlar ee, ama iş e, Müslümanlarla muameleye geldiğinde maalesef bu e, tavır yerini başka bir e, aşırılığa bırakıyor. Evet, bu aşırılık sebebiyle e, haricilerde gördüğümüz enteresan bir çarpık durum ee, Müslüman gördüklerinde öldürüyorlar, Hristiyan gördüklerinde iyi muamele ediyorlar. Kaynaklar diyor ki Abdullah bin Habbam, Habbab bin Eret ee, bir seferinde e, harici bir grupla karşı karşıya geliyor. Boynunda bir mushaf asılıymış. Efendim, onlar diyorlar ki bu boynunda taşıdığın şey nedir? O da diyor ki mushaftır. Bizim diyorlar o boynunda taşıdığın şey sebebiyle seni öldürmemiz gerekir. O bize bunu emrediyor. Ebubekir Bekir ve Ömer hakkında ne dersin diyorlar. Diyor ki onları ben hayırla yad ederim. Peki diyorlar tahkimden önce Ali hakkında ve Osman'ın ilk altı senesi hakkında ne dersin? Aynı şeyi söylüyor hayırla yad ederim diyor peki tahkim hakkında ne dersin diyorlar. Yani hakem tayin etme ve hakemlerin verdiği hükme razı olma konusunda ne dersin diyorlar. O da diyor ki ben şunu çok iyi biliyorum ki Ali Allah'ın kitabını sizden daha iyi biliyor, sizden daha dirayet ve ilim sahibidir. Bunun üzerine diyorlar ki sen ee, hidayete değil bir takım şahıslara tabi oluyorsun. Gel bakalım götürüyorlar bir nehrin, nehrin kenarına orada boğazını keserek şehit ediyorlar. Aynı grup yollarına devam ediyorlar ve yollarına çıkan bir Hristiyan'ın hurma bahçesi varmış. Ondan hurma istiyorlar. Adam da hurmalar sizin diyor. Alın buyurun canıma dokunmayın ne istiyorsanız alın. Ona da diyorlar hayır Allah'a yemin ederiz ki biz bedelini vermeden senden hiçbir şey alacak değiliz. Adam hayret ediyor. Yahu diyor az önce bir Müslümanı boynunda mushaf taşıyan bir Müslümanı katlettiniz, acımasızca boğazladınız, şimdi benden bir kurmayı bile bedelini almadan kabul etmiyorsunuz. Siz ne biçim adamlarsınız? Evet, bu harici grubu arkadaşlar, büyük ölçüde bu fırkaları itibariyle tarihte bir kısmı başka fırkaların içine girerek onların arasında erimiş, bir kısmı da varlığını kaybetmiş ve tarihin külleri arasında kaybolup gitmiş. Bunlardan sadece İbadiye diye anılan grup ki görüşlerinin diğerlerinden daha ılımlı olduğunu görmüştük. Bu grup varlığını devam ettiriyor. Yemen'de Kuzey Afrika'nın bazı yerlerinde özellikle İbadiye dediğimiz gruba rastlamak mümkündür. Onun dışında haricilik çok büyük ölçüde bir müstakil mezhep olarak tarihin tozlu rafları arasındaki yerini almış bir mezheptir. Evet, haricilikle ilgili olsun, genel olarak burada anlattığımız hususlarla ilgili olsun, son bir yarım saatimiz kaldı. Soru-cevap faslına geçelim arkadaşlar. Burada cevaplandırdığımız vaktimiz yetti yettiğince cevaplandırdığımız sorular dışında kalanları inşallah hafta içi cevaplandıracağız. Sisteme girerek her zaman yaptığımız gibi oradan inşallah izlersiniz. Evet. Soru Namaza sonradan başlayanların durumu da bu ihtilafa girer mi diyor. Yani onlar namazın emir olduğunu bilip kılmamışlardı. Bir zamandan sonra tam olarak başladı namaza. Bu kimselerin kazaları da aynı ihtilaf konusudur. Buna ihtilaf konusu demek doğru değil. Yani bir tek İbn Hazm'ın ihtilafı var burada. Bütün müştehit imamlar bu konuda ittifak etmiş herhangi bir şeyin edası vacip ise kazası da vaciptir demişler. Dolayısıyla buna bir mezhepler arası ihtilaf diye bakmak çok tatmin edici gelmiyor bana. İbni Hazm'ın şaz görüşlerinden birisidir. Bu İbn Hazm'ın böyle şaz görüşleri vardır. Ama bu soruda sorulan husus hakkına, hususa tesir etmez. Soruda sorulan şey tabii ki Namaza başlamak diye ifade ettiğimiz şey daha evvelden kılınmamış olan namazların kaza edilmemesini meşru kılmaz. Ee, yani bir kimse namazın farz olduğunu inkar etmediği sürece tembellikten ya da başka sebeplerden e, kılamadığı namazlar bulunan bir kimse daha sonra vakit buldukça mutlaka bu namazlarını kaza edecektir. Soru 2. Kadınlar neden bekliyor? Bu bakara ayeti ile ilgili sorulmuş bu. Hamile olup olmadığından emin olmak için mi ve iddet müddeti için Efendimizin tavrı ne olmuştur? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bu konuda nakledilmiş bir rivayet var ama senedi zayıf bulunmuş. Dolayısıyla ondan gelen sahih herhangi bir makil olmadığı için sahabe döneminden itibaren bu mesele hep ihtilaf konusu olmuş. E, Hanefilerin delil aldığı e, sahabiler var. İşte Abdullah İbni Mesud gibi, Hazreti Ali gibi. E, Şafilerin ve başka mesutların delil aldığı, önder kabul ettiği sahabiler var. Bu meselede Hazreti Ayşe Validemiz gibi, başka sahabiler gibi. Burada Hanefiler diyorlar ki, bu kar e, kelimesi, selasete kuru in üç kar Üç hayiz demektir. Şafiler diyorlar ki yok bu üç temizlik süresi demektir. Dolayısıyla bu ihtilaf e, devam ediyor. Peki niye bekliyorlar? Evet yani e, rahimlerinin temiz olduğu daha doğrusu hamile olmadıkları ortaya çıkmış olsun. Allahu Alem hikmeti budur. E, ve esasen hemen e, bir iddet süresi beklemeden e, başka bir evliliğe hemen adıp adım atmalarının sosyopsikolojik olarak da belki çok sağlıklı olmadığı söylenebilir. Ama e, rahmin durumu hamilelik olup olmadığı meselesinin burada önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Soru 3. Bazı kaynaklara göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek Savaşı'nda ikinci namazını kılmamış, kazasını kılmış. Bu doğru mu? Doğrudur. Evet Hendek Savaşı'nda Efendimiz eğer vaktinde kılamadığı namazları bilahare kaza etmiştir. Bu doğrudur. Soru 4 İddet müddetindeki iki farklı yorumdan ikincisinde iki hayız dönemi arasındaki temizlik daha az süre beklemiyormuş gibi algı oluşuyor. Oysa siz daha uzun şeklinde izah ettiniz. Anlayamadık. Şöyle eğer kul kelimesini temizlik süresi olarak alırsak Arkadaşlar Burada e, üç hayız ve ardından gelecek üç temizlik süresi e, geçirilmesi gerekiyor. Yani e, boşama vuku bulduktan sonra bir hayız görecek, hanım temizlenecek. ikinci hayız görecek, ikinci kere temizlenecek. Üçüncü hayız görecek, üçüncü kere temizlenecek. Arkasından e, iddet bitmiş olacak. Bu daha kısa değil yani her birinde üç dönem söz konusu birinde üç faiz birinde üç temizlik daha kısa değil yani soru beş Hazreti Ömer zamanında kişiliği, adaleti vesaire sebeplerle hiçbir ihtilaf çıkmadığını söylediniz vesaire sebeplerle hiçbir ihtilaf çıkmadığını söylediniz Nurettin Yıldız Hoca'nın Dinimize Hizmetin İç Sorunları kitabının 12 Sonundan demiş. Bunun devamını alamıyorum arkadaşlar. Devamını alamıyorum. Bana bir yardımcı olun. Bu beşinci sorunun devamını kaydırıyorum. Sekizinci soruyu atlıyor. Şey, ee, bu bar. Bunu bana bir yardımcı olun arkadaşlar. Evet, 12'nin sonundan başlayıp 13. sayfasında aynen şöyle yazıyor. Bilhassa hilafet makamının Ebubekir Ebu ve Ömer dönemlerindeki anlamını hissettiremediği zamanlar İslam adına zor ve adeta itik zamanlardır diyor. Nurettin Hoca'nın bu yorumu hakkındaki fikrimizi almak istedim. Ebu Bekir ve Ömer dönemini hilafet açısından itik ve zor zaman olarak değerlendirmek mümkün müdür? Bu konuda ne söylersiniz, zorunluğunuz ne olur? Valla çok anlaşılır değil, net değil buraya aktardığınız ifade. Bilhassa ilafet makamının Ebu Bekir ve Ömer dönemlerindeki anlamını hissettirmediği zamanlar. O anlamı hissettirmediği zamanlar İslam adına zor ve yitik zamanlardır demiş. Yani ben farklı bir şey anladım buradan. E, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer zamanlarını e, ideal zamanlar olarak gö göstermiş. Onlardan sonraki zamanlar... O anlamın kaybedildiği ve İslam adına zor ve yitik zamanlardır demiş. Ee, öyle veya böyle ben buna yitik zamanlar demem. Bu bizim tarihimizdir, bizim tecrübemizdir. Ee, yani Hz. Osman döneminde olsun, Hz. Ali döneminde olsun e, hiç iyi şey yaşanmadı. O Onlar bizim için kayıp zaman dilimleridir demek doğru değil. Onlardan sonra işte Ömer bin Abdülaziz dönemi gibi dönemler var. Örnek gösterilebilecek dönemler var. Fütuhatın devam ettiği, efendim, ümmetin birliğinin, bütünlüğünün büyük ölçüde muhafaza edildiği başka zaman dilimleri var. Tarihe ideolojik bakmak çok doğru değil. Biraz neresinden baktığınıza bağlı. Boş tarafı da görebilirsiniz, dolu tarafı da görebilirsiniz. Böyle genellemeler yapmayı doğru bulmam. Evet altıncı soru şiir ravileri nasıl tanıyabiliriz onlar kimlerdir ee, bu size benim verdiğim liste içerisinde yalancı şiir raviler diye bir şey olmalı yanlış hatırlamıyorsam eğer hemen bakıyorum kaynak listesine. Yokmuş burada. Onu hemen ekleyelim buraya. Yalancı Şiir Abler diye bir çalışma var bizim kaynak listemizin arasında. Biz bunları biliyoruz. Sadece Şiileri değil, diğer mezhep mensuplarını da biliyoruz. Bunların isimlerinin yer aldığı özel kitaplar vardır. Biz bunlara rical kitapları veya ceh tadil kitapları diyoruz. Her bir ravinin doğum yeri, ölüm tarihi, ailesi, mezhebi, kimlerden ders aldığı, kimlere ders verdiği, kimlerle görüştüğü, itikadı, ameli, ahlakı her şeyi kaynaklara, bu rical kaynaklarına kaydedilmiştir hadis alimleri tarafından. Allah onlardan razı olsun. Dolayısıyla biz kimin ne olduğunu, kimin hangi görüşe sahip olduğunu, hangi rivayetin kimin uydurması olduğunu filan net biliyoruz bu kaynaklar sayesinde. Ee, ama biz bu yalancı şiiravilerle ilgili şeyi de inşallah bu listemizi ekleyelim. Bu telif problemini aşamadığımız için arkadaşlar bu kitapların tamamını paylaşamıyoruz. Yani bizim kütüphanemizde bunlar mevcut ama telif problemi var aşamıyoruz bu problemi şimdilik kaydıyla söyleyelim. İnşallah ileride e, Cenab-ı Hak önümüze farklı e, imkanlar açabilir diye Düşünüyoruz, umuyoruz. Siz de bu konuda dua edin. Bu e, engeli aşabilirsek kaynak problemini inşallah büyük ölçüde aşmış olacağız. Soru 7. Hizbut Tahrirciler kimdir? İtikadı nedir? Hariciler midir? Yok harici değil bunlar. E, bu Hizbut Tahrir konusunda benim Milli Gazetede yazdığım bir seri yazı var. Ebubekirsifil.com'da bu yazıları Hizbut Tahrir diye girerseniz hemen önünüze gelir. Oradan e, incelemenizi tavsiye ederim. E, bunlar 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış, Lübnan kaynaklı bir hareket. Efendim, e, Taküd Din Nebhane isimli birisi, e, İhvan çizgisine yakın e, duran, daha sonra İhvan'la ilişkisini kesmiş birisi. E, böyle bir e, İslami fikri hareket başlatıyor, aksiyona dönük bir hareket başlatıyor. Temelinde hareketin temelinde ümmeti Muhammed'in ancak bir halife etrafında bütünleşerek kurtulabileceği fikri yatıyor. Dolayısıyla biraz politik bir hareket. Zaman zaman günümüzde bir takım emperyalist devletler tarafından manipüle edildiği iddiaları ortaya atılmış. Bunu gösteren bir takım bulgular, bir takım e, karineler de ortaya çıkmış. E, böyle bir hareket e, Türkiye'de de var e, temsilcileri, İslam dünyasında da var Avrupa'da, Batı'da da var. E, biraz ideolojik karakterli bir harekettir ama bunların harici olduğunu söylemek çok doğru değildir. Sekizinci soru bahsi geçen mektup, Mervan tarafından yazılmış mektup mudur? Ee, Mısır'a giden, Mısırlı isyancıların yakaladığı, ele geçirdiği habercideki mektup. Sakarya İlahiyat'ın İslam Tarihi kitabında da bu konu mektubu Mervan'a ait olduğu şeklinde geçiyor. Bu ispat edilmiş bir şey değil arkadaşlar. Bu dediğim gibi yani bu tarihi rivayetleri, Herhangi bir tarih kaynağında gördük ha o zaman doğrudur. Taberi yazmış doğrudur. İbn İsak yazmış doğrudur diye algılamak doğru değil. Bunları hadis alimlerinin koyduğu kriterlere vurarak kabul ya da reddetmek lazım. Mervan'ın bu mektubu yazdığını gösteren en küçük bir delil yok. Mervan da yemin ederek bunu reddediyor. Mervan bunu yazdıysa Hz. Osman onu niye korusun, değil mi? Kendisine ihanet anlamına gelir bu. Hazreti Osman'ın mühürünü kullanacaksın, Hazreti Osman adına mektup yazacaksın. Bu ihanettir. Hazreti Osman bu ihaneti niye e, sineye çeksin, niye korusun, niye üstlensin ve canıyla ödesin? E, bu tarz şeylere itibar etmeyi doğru bulmuyor. Evet, dokuzuncu soru, selamünaleyküm hocam ve aleykümselam. Okuma listesi için Allah razı olsun, eminim hepsi çok kıymetli eserlerdir ve okunmaları elzemdir. Sorum şu, hepsini ders sonuna kadar okumalı mıyız ki bu bizim için kısa vadede mümkün görünmüyor? Dersin saati için zorunlu okumalar hangi kitaplardır ve bunların özel bir sırayla okunması önemli midir? Arkadaşlar, e, ders planını arkadaşımız size ilettiği, ee, bu konu başlıkları bu kitaplarda dağınık halde mevcuttur. İçindekiler kısmına bakarak e, görebilirsiniz, ilgili yerleri okuyabilirsiniz. Benim size tavsiyem şudur. Bu ders planı çerçevesinde mesela yarın hangi dersi yapacağı, e, bir sonraki ders hangi başlığı işleyeceğimiz bellidir. E, bu başlığı bu derse katılmadan önce ilgili kaynakların ilgili yerlerinden Okuyarak derse katılırsanız benim burada eksik bıraktığım konuları hem siz doldurmuş olursunuz hem bir takım hususları bir daha tekrar etme, etmek suretiyle pekiştirmiş olursunuz. Bu kaynak listesi yani sizin derse hazırlıklı gelmeniz konusunda önemli bir imkan sağlar. Mervan bin Hakim'in Ali İmran suresini Ali Mervan diye değiştirdiği doğru mudur? Arkadaşlar böyle şeyler e, eminim ki bu şiir ravilerin uydurmalarıdır bunlar. Şimdi Mervan bin Hakim sahabenin genç kuşağı hayattayken hilafettedir. Hilafet görevine gelmiştir. Eğer bir surenin adını değiştirecek olsa sahabe-i kiram onu tükürükleriyle boğar. Değil mi? Böyle bir şeye imkan var mıdır? Ee, bu tür hadiseleri tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Herhangi bir hadis e, tarih kitabından okumak ya da tarih kitabında bulmak e, problem değil. Bulursunuz yani Şiilerin kaynaklarında, sahabe hakkında, Hazreti hakkında, büyük halifeler hakkında olmadık tezvirat bulursunuz. Bunları bir kaynakta görmek, varlığını tespit etmek meseleyi çözmüyorum güvenilir olduklarını tespit etmek lazım. İşte burada büyük bir zaaf gösteriyoruz. Yani bizim meslektaşlarımızın, özellikle ilahiyat fakültelerinin tarih kürsülerinde görev yapan bu konuda makale yazan, kitap yazan meslektaşlarımızın, ilahiyatçıların karşı karşıya bulunduğu en büyük handikap budur. Tarihçiler, tadil kitaplarından, vical kitaplarından habersiz. E, oysa tarih ilmi Bizim İslami ilimler tasnifinde hadis ilminin bir alt dalıdır. Dolayısıyla hadis ilminin kriterlerine tabidir. Ama bugün sanki hadisle tarih birbirinden bağımsız iki alanmış gibi algılanıyor. Öyle takdim ediliyor, öyle çalışılıyor. Bu doğru bir şey değil. İşte bu türlü arızalar hep oradan çıkıyor. 11. Meselenin rivayetler yönünden tahlilinin sonucunda ala külli hal Ebu Musel Eş'ari ile Amr bin As arasında geçen konuşmada Amr bin As'ın ben Muaviye'yi azletmedim bilakis nasbettim tarzındaki sözüne bağlı olarak Hz Muaviye ne zaman hilafet iddiasında bulunmaya başlamıştı? Halife olarak etrafındakilerden beyat almış mıydı ki Amr bin As bunu azletmeyip nasbettiğini söyledi? Amr bin As böyle bir şey söylemedi arkadaşlar yani. Ben onu nasbettim demedi. O zamana kadar zaten Hz Maviye'nin hilafet iddiası yoktur. Ee, Amr bin As onu azlettiğini söyledi. Hangi görevden azletti? Vilayet, velayet yani valilik görevinden azletti. Ee, yoksa onun hilafet iddiası söz konusu değildir. Amr bin As da onu halife olarak nasbetmiş değildir. Esasen nasbetmesi söz konusu değildir. Ee, rivayeti detaylıca anlatmıştım size. Ayrıca hakemlere temsil ettikleri kimseleri azletme gibi bir yetki verilmiş miydi? Evet verilmişti bu yetki. Hakemler müzakereyi bu noktaya kadar taşıdılar. Ee, Hazreti Ali'nin e, haricilerle yaptığı münakaşalarda müzakerelerde de bu mesele bilaharet söz konusu olmuştur. Onlar Hazreti Ali'ye hatta bu ithamı yöneltmişler. Yani sen kendi hilafetinden emin değil misin? E, bu konuda şüphen mi var ki halifeye sene azletme yetkisi, hakeme seni azletme yetkisi verdin diye bir itirazda bulunuyorlar. Hazreti Ali bunu çeşitli delillerle onların bu ithamını cevaplandırıyor. Bu mesele Abdülkahir el-Baghdadi'nin El Fark beynel El Fırak isimli eserinde ki mezhepler kitabın tam adı neydi? Mezhepler arasındaki farklar diye dilimize tercüme edildi bu eser. Orada haricilerle ilgili bölümde bu tartışmayı okuyabilirsiniz. Orada mevcut. Evet. Sonuç olarak burada bir işgal hayır yani işgal yok burada. Mesele dediğim gibidir. Soru 12. Müslümanın Müslümanla savaşması caiz midir? Ölenlerin öldürenin durumu nedir? Müslümanın Müslümanla savaşabileceğini gösteren Kur'an ayetleri vardır. Hadisler vardır arkadaşlar. Ee, hemen size ilgili ayetin numarasını ve e, şeyini yazayım evet Hucurat suresinin 9. ayeti arkadaşlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Ve in taifetan minel mu'minina qatilū fe'aslihū beynehumā. müminlerden iki taife birbiriyle savaşırsa, iki grup birbiriyle savaşırsa aralarını bulun. Ve in baghat al alel onlardan biri diğeri aleyhine haksız olarak mücadeleye girişirse, haddi aşarsa feqatilulletî tabgî" O haddi aşanlarla savaşın. Hatta tefi'e ila emrillah. Onlar Allah'ın emrine dönünceye kadar onlarla savaşın. Fe et. Ee, eğer onlar Allah'ın emrine dönerse. Fe aslihu beynehuma bil adli. Onların arasını adaletle sulh edin. Ve aksitu inna Allah'ı yuhubbul muksitin. Adaleti ayakta tutun. Adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davranları sever. Burada birbiriyle savaşan iki kitleye Cenab-ı Hak müminler, e, olarak, iki kitleyi müminler olarak ifade buyuruyor. Demek ki birbiriyle savaşması iki Müslüman kitlenin e, Müslüman mümin olma vasfını kaybetmesine yol açmıyor. Savaşabilir, savaşmıştır. Nitekim Hz. Ali'ye de bu Şam ordusunun durumu sorulduğunda onlar bizim kardeşlerimizdir, bizim aleyhimize ayaklandılar diyor Hz. Ali. Evet. Soru 13. Sıfın Savaşında Musaflar Mızraklara bağlandı dediniz. Yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Osman döneminde Kur'an-ı Kerim'in 5 ve 7 kopyası yapılarak tüm beldelere dağıtıldı. O sırada kaç Musaf vardı ve bunlardan kaçı olayın yaşandığı bölgedeydi? Ee, bu soru için teşekkür ederim. Hazreti Osman'ın Şam'a gönderdiği Musaf çok hacimli bir Musaftı, yani ağır, ebatları da büyük bir Musaftı. O mushafı dört tane mızrağın ucuna bağlayarak dört kişi kaldırdı. O mushaflar dışında ayrıca e, bazı bireylerin kendilerine mahsus olarak istinsah ettiği, kopya ettiği mushaflar da vardı. Yani e, Hz. Osman döneminde bu mushaflar çoğaltıldı ve belli İslam merkezlerine gönderildi. Bu demek değildir ki, bütün ümmetin elinde musaf olarak sadece bu kadar vardı. Hayır, bu kadar yoktu. Onlar esas alınarak istinsah edilmiş nüshalar da vardı. Dolayısıyla bireylerin kendi okumaları için, kullanımları için tabir yerindeyse, ise oluşturdukları mushaf nüshaları vardı. Onlar da yanlarında bulunuyordu. Onları kaldırdılar. Evet, soru 14. Hz. Osman'ın evi kuşatıldığında Hz. Ali oğullarını oraya koruma amaçlı göndermesi ve kendisinin gitmemesi meselesi. Hayır kendisi de gitmiştir. Ee, Hz. Osman'la meseleyi pek çok kereler hilafet merkezine giderek müzakere etmiştir. Oradakilerle münakaşa etmiştir. Ama sahabenin gençlerini onun kapısında nöbet tutmak üzere sadece Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin değil başka pek çok genç sahabi de oraya kapısında nöbet tutmak üzere görevlendirilmiştir ama Hz. Osman bunu istememiştir. Soru 15 Hz. Muaviye'nin halifelik iddiasında değil, Hz. Osman'ın kanı talebinde bulunduğunu söylemiştiniz. Hakem olayında ise Amr bin As Muaviye'yi halife ilan etti. Hayır etmiyor arkadaşlar. Tekrar edelim. Hakem olayında Amr bin As Hz. Muaviye'yi halife ilan etmemiştir. Bu yaygın olarak bilinen bir yanlıştır bu yanlışı düzeltmek için de doğrusunu söyledim ve benim Rihle dergisinin ilk sayısında yazdığım makaleye havale ettim sizin lütfen oradan e, meseleyi tahkik edin Hz. Maviye bu dönemden sonra mı halifelik iddiasında bulunuyor? Evet onun hilafet iddiasında bulunması hakem olayından sonra yani Hz. Ali'nin şehit edilmesinden sonra olmuştur Zaten hakem olay, olayının hemen ardından çok geçmeden Hazreti Ali Efendimiz Haricile tarafından şehit edildi. Ondan sonra Hazreti Mavi'ye hilafet iddiasında bulundu. Evet, soru 16. Hazreti Osman'ın şehadetinde Hazreti Ebu oğlunun olması veya işlerinde bulunması günümüzdeki fitnelere örnek gösterilebilir mi? Evet, Hazreti Ebu oğlu Muhammed bin Ebi Bekir de isyancıların arasındaydı ama... Ee, Hazreti Osman'ı şehit edenlerin arasında o yoktur. Hazreti Osman'ın şehadetine karışanlar arasında herhangi bir sahabi yoktur. Ee, onun da tabi Hazreti Ebubekir'in oğlu olması e, yanlış yapmaktan onu korumaz. Yani e, Hazreti Ali döneminde e, Hazreti Hüseyin döneminde e, Kerbela hadisesinin vukuya gelmesinde biliyorsunuz Bağdat valisi, Basra valisi bunların önemli rolleri var ve bunlardan birisi de bir sahabi oğludur. İnşallah onunla ilgili Şia'yı anlatırken Kerbele hadisesine detaylıca değineceğiz. Orada tekrar bu meselenin üzerine gideceğiz inşallah. Evet soru 16. 16'yı cevapladık. 17. Biraz özel olacak ama elinizde peygamberimizin hayatıyla ilgili hazır sorular var mı? Liseler arası siyer yarışması yapacağımızdan gençlerin en iyi bilmeleri gereken şeyleri sormak istiyoruz. Valla geçende Başakşehir Belediyesi'nin bilgi evlerinde bir siyer yarışması düzenlenmişti. Bizi de oraya jüriye yazmışlardı. Bilsem böyle bir şey isteyeceğinizi o soruları alıp getirirdim size. Başakşehir'e bu çarşamba hadis sohbetine gideceğiz. İnşallah onlardan talep edeyim. O soruları geldiğinde arkadaşlara vereyim size iletsin ben. Sonra 18 Hazreti Osman'ın şehit edilmesi sırasında Hazreti Muaviye'nin ordusundan bir grubun Medine'de bulunduğu bir şey yapmadığı doğru mudur? Değildir. Ee, esasen bu olaya e, Hazreti Osman'ın e, şehit edildikten sonra vilayetlerden gelen orduların e, müdahil olması bu olaydan sonra olmuştur. Maalesef yetişememişlerdir. E, esasen Hazreti Muaviye'nin ordusuna gerek yok. Medine'de bulunan genç sahabiler, yaşlı sahabiler, Medine'nin eşrafı e, az önce de söylediğim gibi tükürseler boğarlardı isyancıları. Adet olarak onların on katıydılar ama Hz. Osman Efendimiz özellikle kanakmasın e, hassasiyeti sebebiyle e, onların e, herhangi bir müdafaya girişmelerine mani oldu. Benzeri bir şey Sultan Abdülhamit Han Cennet mekan da yapmış biliyorsunuz yani e, hilafetten e, azledilmesi söz konusu olduğunda e, efendim e, sadrazam gelmiş demiş ki hünkârım yani e, saray muhafızları var hemen bunları e, devreye koysak bu çapulcuların topunu atarız. Fakat demiş ben ümmeti Muhammed'in kanının akmasına razı değilim gönlüm razı değil. Ben bu makamda oturacağım diye Müslüman kanı akıtamam, bunun vebalini taşıyamam demiş ve o da böyle bir tercihle bulunmuş. Bir tercih meselesi bu tabi. Evet, 19. Efendimiz vefat ettikten sonra aleyhissalatü vesselam, <gülüyor> Hz. Ebu Bekir ile Hazreti Fatıma radıyallahu anhuma arasındaki miras ihtilafı meselesinden dolayı, Hz. Fatıma'nın biat etmekten küs olarak vefat ettiği doğru mu ya da biat gecikmeli mi oldu? Evet Hz. Fatıma Validemiz bu olaydan dolayı Hz. Ebubeki're Bekir'e gücenmiştir ve kaynakların ittifakla kaydettiği üzere e, Hz. Ebu Bekir'e beyat etmemiş kaynaklar böyle söylüyor. E, fakat tabi bu beyat etmeme meselesi e, bir takım e, formel hususları yerine getirip getirmemekle mi acaba kaimdir? Hayır öyle değildir. E, beyat etmemiş olsaydı e, Hazreti Fatıma e, gelip de Hazreti Ebu Bekir'den halife sıfatıyla Efendimizin mirasını istemezdi. Dolayısıyla bir takım kaynaklarda Hazreti Fatıma validemizin beyattını gösteren formal olarak diğer kadınlarla birlikte o da geldi Ebu Bekir'e beyat ettiği şeklinde net bir kayda rastlamıyor oluşumuz. Onun Hz. Ebu Bekir'in hilafetini kabul etmediği, meşru görmediği anlamına gelmez. Meşru görmeseydi miras talebinde bulunmazdı. Bu da onu Hz. Ebu Bekir'i hilafet makamında gördüğünü ve de olsa ona beyat ettiğini, onun halifeliğini tasdik ettiğini gösterir. Küs olarak vefat etmesi başka bir şeydir. Ee, yani e, sahabe arasında işte az önce söyledik. Benisayde Gölceliğinde Saad bin Ubade Hazretleri Ensar'ın halife adayıydı. Bu hadise Hz. Ebu Bekir e Beyat ile neticelenince Saad bin Ubade Hazretleri Medine'den ayrıldı gitti ve bir süre sonra Medine dışında vefat etti. Bu tür münferit olaylar olur, vardır ama bunlar genel olarak hilafeti, halifeyi ve onun meşruiyetini etkilemez. Evet ve 20. soru O günkü fitnelere bakarak günümüzde de cemaatler arası fitneler kaçınılmaz diyebilir miyiz? Arkadaşlar insanın olduğu her yerde arızalar olur. Fitneler olur. Fitneciler olur. Önemli olan birliği bütünlüğü e, İslami usuller esaslar ve ilkeler zemininde muhafaza etmektir. Birliği bütünlüğü muhafaza etmenin zemini budur. Burada iki tane eee yanlış görüyoruz. Bunlardan birincisi, ümmetin birliği, bütünlüğü adına İslami ilkeleri hiçe sayan bir e, uçuk bir ideolojik yaklaşım. Yani ümmetin bağlı bulunduğu ilkeler var, itikadı var, ameli var, metodolojisi var, usulü var. Bunları hiçe sayarak asıl olan ümmetin ihtilaf, ittifakıdır deyip, bütün ilkeleri berhava eden bir e, mevhum, bir ittifak e, beklentisiyle, söylemiyle bütün İslami ilkeleri görmezden gelen, heder eden bir ideolojik anlayış. Bu doğru değil. İkincisi de e, bu ilkeleri bile bile çiğneyen e, yapıların varlığı. Yani Türkiye'de ya da İslam dünyasının değişik yerlerinde e, İslam'ın vazgeçilmezlerini, kırmızı çizgilerini bildiği halde, söylediği halde, dile getirdiği halde, fiiliyata gelince buna riayet etmeyen cemaatlerin, grupların, kesimlerin varlığı. Ee, bütün bunlar bize arkadaşlar, İslami ilimlerin başta usulü din olmak üzere, İslami ilimlerin ehemmiyetini, hatta hayatiyetini gösteren bir şeydir. İslam toplumu, İslam ümmeti usulü din ilkeleri üzerine inşa edilir. Müslüman birey de, Müslüman toplum da Usulü din, akaid ilkeleri üzerine bina edilir. Bizde bütün e, yapıların temelinde, altyapısında akaid vardır. Akaidin e, o zeminde oluşmuş ilkeler vardır. Akaidin vücut verdiği ahkam vardır, ahlak vardır, efendim ibadetler vardır. Bütün tabiri caizse üst yapı, akaid altyapısı üzerine bina edilir. Dolayısıyla günümüzde de cemaatler, yapılar, şunlar bunlar bu akait zemininde yeniden kendilerini gözden geçirmelidir. Yoksa pratikte bunların olduğunu söylemek, bunları tekrar etmek, yazmak, anlatmak hiçbir şey ifade etmez teoride bunların pratiğe aktarılması gerekir. Burada ciddi problemler olduğunu söylememiz lazım. 21. ve son soru diyelim çünkü son iki dakikadayız. Cemel vakasının gerçekleşebilmesi için iki ordu olması en azından kalabalık diyeceğimiz insan grubunun olması lazım. Hz. Ayşe Hazreti Ali ile görüşmeye bu kadar kalabalık bir grup ile gittiyse niyetleri savaş olabilir mi? Öyleyse Hazreti Peygamber'in iki kişi karşılaşıp biri ölürse ölen de öldüren de arkadaşlar yine okuyamıyorum bir yardım edin bu şeyi sardıramıyorum aşağı doğru. Son satırı okuyamıyorum bir yardım edin bana. Evet, ölen de öldüren de diye devam eden hadisi nasıl anlamalıyız veya Müslümanların birbiriyle yaptığı diğer savaşları nasıl yorumlamak lazım? Ee, evet, yani Hz. Ayşe validemiz Medine'den çıkıp Basra'ya doğru harekete geçtiğinde önemli bir e, kitle etrafında birikti. E, i̇ki ordu oluştu yani. Hz. Ali'nin ordusu evet daha güçlüyü, daha kalabalıktı ama Hz. Ayşe'nin etrafında da bir ordu oluşmuş idi. Ee, Hazreti Ayşe'nin niyeti baştan savaşmak mıydı? Dediğim gibi yani iki taraf da aralarında anlaşma zemini bulmuşlardı. O ortak nokta yakalanmıştı ama son anda e, bilhassa Hazreti Ali'nin safında bulunan e, bu harici zihniyetli kimseler, Hazreti Osman'ın katilleri ve Abdullah İbni Seb'e, taraftarlarının devreye girmesiyle iki ordu tekrar birbirine maalesef düşürüldü. Ee, i̇ki kişi karşılaşıp biri ölürse öldüren de ölen de öldüren de diye devam eden. Evet e e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir hadisi var. İki Müslüman kılıçlarını çekip karşı karşıya geldiğinde ölen de öldüren de ateştedir. Ee, sordular Efendimiz'e Ya Resulallah Öldüreni anladık, katil oldu ateştedir, ölen niye ateştedir? Efendimiz buyurdu ki ölmese o onu öldürecekti. Bu hadisi nasıl anlamak lazım? Bu hadisi şöyle anlamak lazım. Ee, meşru bir e, dava için birbirine kılıç çeken iki insan söz konusu burada. Ya asabiyet derdi vardır, ya kan davası vardır, ya başka bir şey vardır. meşru bir sebeple, Birbirlerini öldürmek için kılık çekmiş, birbirine silah çekmiş, karşı karşı gelmiş iki insan söz konusudur burada. Dava gayri meşru olduğu için ölen de öldüren de ateştedir buyurmuş Efendimiz. Ama buna mukabil mesela başka bir rivayette buyurmuş ki Efendimiz, şu iki kimsenin durumuna şaşılır, bunlar karşı karşıya geldiler, biri mümin birisi kafir, kafir mümini öldürdü, mümin cennete gitti Sonra o kafir Müslüman oldu, tevbe etti. Ondan sonra o da bir savaşa girdi ve şehit edildi. O da cennete gitti. Burada ölen de öldüren de cennete gitti. Dolayısıyla burada niyete bakacağız, maksada bakacağız. Maksat gayri meşruysa Allah korusun akıbet cehennem, maksat meşruysa akıbet cennet. Evet, dedik ve bugünkü dersimizi, süremizi elhamdülillah tamamlamış olduk. Ee, bir dahaki ders arkadaşlar önümüzdeki hafta, pazar gün aynı saatte ee, tekrar yine böyle bana sorarsanız 3 saat olarak yapalım bunu. Ee, size gönderilen bu listede yer alan kitapları Arkadaşlar temin edebildiğiniz kadar temin etmenizde fayda var. Ee, dediğim gibi hem derse hazırlanmış olarak gelme imkanı sunacak size hem de benim anlatamadığım hususlarda ki boşluklar muhtemel boşlukla dolmuş olacak. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Ve ee, sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. You are currently the only person in this conference.